Elhamdülillah nahmeduhu wa nesta'inuhu ve na'ud billahi min şururi enfusina ve min ve ala ala alihi bi ila Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. bildiğiniz gibi geçen hafta nimet kavramı üzerinde durmuş ve bu nimet kavramının Maide suresindeki 8. 7, 8, 9. 10. ve 11. ayet ile olan ilişkilerini görmüştük. Bu yüzyıl dersimizde de inşallah 12 ve 13. ayetleri görmeye çalışacağız. Allah azze ve celle Maide suresi 12 ve 13. ayet kelimelerde Beni İsrail'den aldığı misaktan söz ediyor. Ve o misakı tanımlar. Ondan sonra o misakın karşılığında kendilerine vereceği mükafatı bildirir. Daha sonra o misakı inkar edenlerin akibetinden haber verir. Dolayısıyla misak kavramı geçince Allah Azze ve Celle bununla bize şunu öğretmek istiyor. Göndermiş olduğu bütün peygamberler yani Rasul ve Nebilerin hepsinden birer misak aldığı gibi yani onun birliğine, vahdetine, tevhide, iman edip onun gönderdiği emirleri, onun gönderdiği dini, kitabı ve müeyyideleri, yasakları yeryüzünde tatbik etmek, uygulamak ve onu insanlara tebliğ etmek için Allah'ın onlardan aldığı bir sözdür ve her peygamberin ümmetinden de Allah Azze ve Celle aynı sözü almıştır. Dolayısıyla Hazreti İbrahim'in ümmetinden de aynı şey alındı. Musa Aleyhisselam'ın ümmetinden aynı misak ve ait alındı. Ee, Musa Aleyhisselam'ın kendisinden, şuayttan, Salih Aleyhisselam'dan <gülüyor> ve İsa Aleyhisselam ile ümmetinden de alındı. Herkese Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ümmeti olan bizlerden de Allah Azze ve Celle Misak almıştır. İşte bu misak Allah'a iman ettikten sonra o imanı nakzetmemek, o imanı hayatımıza tatbik etmek ve onun kitabındaki emirleri yaşatmak, onun kitabının üstün gelmesi için gayret etmek, mücadele etmek, cihad etmek. Dolayısıyla misak denildiği zaman Allah'a yemin ile şehadet ile e, iman ettiğimizi belirtmiş oluruz. Ancak misaktan sonra bir de misakı etme olayı geçer. Kuran-ı Kerim'de sıfır. Misak etme olayı nedir? İnsanların Allah'ın kendilerine o nimet ayetini işlerken gördüğümüz gibi insanlara verdiği bütün bu nimetlerin karşılığında sadece bir şey istiyor. O da Allah'a iman etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmama işte o zaman hayattaki nimetin anlamı anlaşılıyor o zaman işte insanın Allah'a doğru dürüst yani sırat-ı üzere hidayet üzere iman ve İslam olduğu ortaya gerçeği çıkmış oluyor aksi takdirde insan kainatın yaratılmış olduğu gayenin tersine hareket ediyor nefsine ve hevasına uyuyor Allahu Teala kainatı bir kanun ve sünnet içerisinde e, yaşatıyor devam ettiriyor hareket ettiriyor ve ona bir nizam kanun vermiş ama insanoğlu heva ve hevesine uyarak taşın ve toprağın Allah'a itaat etmesine rağmen hayvanların, cemalatın her şeyin Allah'a, gökteki yıldızların güneşin daim Allah'ın emrine ve Allah'ın emriyle hareket etmesine rağmen insanoğlu bunun aksi istikametinde bir yol tutmaya çalışıyor. İşte bu sünnetullah'a ve Allah'ın şeriatına kitabına aykırı bir yol tutmanın adı işte misakı nakzetmedir. Yani ona adı küfür olur nifak olur, şirk olur veya artık değişik isimler olabilir. Bu bakımdan biz Kur'an-ı Kerim'de demokrasiyi göremiyoruz. Tanım olarak laikliği tanım olarak göremeyiz. Çağdaşlığı layık olur tanım olarak göremeyiz. Öyle mi? Efendim, egzistansyalizmi göremeyiz, bilmiyorum falan falan felsefeleri göremezsiniz. Ha? Nihilizmi göremezsiniz. Çünkü hiç ilahın olmadığını söyleyen bir tek kabile yok. Bir tek topluluk ve ümmet olmamış. Ya Allah'a inanmışlar veya Allah'a ortak koşmuşlar. Ama bugün bunların hepsini görüyoruz. Bugün insanların Kur'an'ı özellikle Müslümanların anlayamayışlarının nedeni nedir? Önce misakın ne olduğunu bilmiyor. Bir varlığımızın hikmeti nedir? Bunu kavramayan insan gerçekten iman edemez. Bu varlığın hikmetini var olmanın Ana karında şu kadar süre kaldıktan sonra orada harika bir alem, akılları durduracak bir macera geçiyor ve Allah'ın kudreti, ilmi, rahmeti, şefkati, merhameti her şey orada tecelli ediyor ve insana Allahu Teala ana karındaki o çocuğu merhale merale merale büyüterek Allahu Teala insana insanı nasıl yarattığını ve insan nasıl var ettiğini öğretiyor. اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقُ Rabbinin, seni halkıdan Rabbinin ismiyle oku. اِقْرَ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ Ekrem olan Rabbinin ismiyle oku. Şimdi bu surenin içerisinde daha da devam ettiğimiz zaman insanın nasıl yaratıldığını, alaktan yaratıldığını, nasıl var ettiğini söylüyor. Şimdi insanoğlu işte varlığının yaratılışının <gülüyor> hikmetini ve gayesini anlamadığı zaman, o zaman dinin de bir anlamı yok. Müslüman onların bir anlamı yok, İslam'a iman ettim demenin bir anlamı yok çünkü bu adam kendisini henüz tanıyamış bilmiş değil, kendisinde Rabbini tanımış değil. Yani bedeninde, varlığında Rabbini tanımış değil. Onun için Rum Suresinde, Zuhruh Suresinde anlatılır, insanın yaratılışı ve çocukta bir ayet olduğu, insanın ana karna düşmesi ve çıkması, büyümesi, doğması, bu Allah'ın bir ayetidir. Bu bir ayettir. Ne ayettir? Elin ayağın hiçbir şeye karışmadan, hiçbir şey programaladan her şey oluyor. Hiçbir şey elinde değil senin. Senin vazifen sadece yemek veya efendim dışarıya def etmek. Bundan başka bir vazifen var mı? E bunu da sana programlamasaydı allah Teala nasıl hareket edecektin ki? Zannediyoruz ki biz kendi kendimizi imal ettik, kendi kendimizi yaptık, kendi kendimizin kudretini malikiz. Hayır, öyle bir şey olsaydı ne hastalanırdık, ne ölürdük, ne ihtiyarlardık. Bu da işte sünnetullah muhalif'tir. Çünkü bu ebedilik ancak Allah'ın sıfatlarındandır. Valla yani şimdi insan kendisinin niçin var olduğunu anlamazsa, niçin Müslüman olduğunu hiç bilemez. Bizim çok kaybettiğimiz şeyler var. Yani biz o kadar büyük kayıplarda, o kadar büyük hüsranlar içinde ki, وَالْعَصْرِ اِنَّ ال۪يْسَانَ لَف۪ي Asra yemin olsun ki insanlar mutlaka gerçekte küsran içerisindedir. İllellezine emen ve amir salihat ancak iman edip salih amel işleyenler hariç. Şimdi insan salih amel işleyecek, iman edecek daha sonradan için niçin Farkına varmayacak. E bugün Müslümanlar bir kere insan olma bilincine ulaşmış değiller. Kaybetmişler. Niye? Ellerinde Rablerinin kitabı alınmış. Veya kendileri bu kitapları kitabı Tutmuşlar, sırtlarını gerisine atmışlar. Hiç ilgilenmiyorlar bu kitapla. Niye? Sanki şu cife, çirket, 3-4 gündük dünya ebediymiş gibi sanki şu sıkıntılı, şu deptebeli, şu çileli hayat tamam mı? Şu bize ızdırap acı veren, şu kötü dünya hayatı, kötü hayat şartları içerisinde yaşadığımız hayat ebediymiş gibi zannederek ne yapıyoruz? Kur'an'a yönelmiyoruz. İşte şeytan bizi iki şekilde kandırıyor. Bir, Nimetle kandırıyor. İki, fakirlikle kandırıyor. Yoksullukla kandırıyor. Tabi ilimle kandırması, malla kaldırması da var. İşte bu hayatın ızdırabını sana bir ibadet gibi gösteriyor. Bu kadar çileyi, sıkıntıyı, çoluk, çocuğunu doyurmak için çektikten sonra, bundan sonra ibadete gerek var mı? Şimdi işte insan, biz kendimizi tanıyamadığımız için, varlığımızın sırrını ve hikmetini kavrayamadığımız için, yani... Tevhid-i rububiyeti tahkik ettiremediğimiz için nefsimizde ne demek o tevhid-i rububiyet dediğimiz şey? Allah'ın Rabbimiz razıkımız olduğu, bizi uyutan, uykudan kaldıran, gece yatarken bizi öldüren, öldürüyor Allahu Teala bizi, farkında mısınız? Evet, gece sizi öldüren odur, sabahleyin size yeniden hayat verir diyor ayette. Her gün ölüyorsunuz, niye bunu farkında değilsiniz? Evet, vallahi ben dün ölüydüm. Dün öldüm siz de öldünüz Vallahi tekrar dirildik Kur'an öyle diyor siz ölürsünüz Öldürür Allah sizi tekrar diriltir Şimdi biz bu kadar ayetleri görüyoruz Ama Rabbimizi tanımak O'na itaat etmek O'nun emirlerine bağlı olmak Ve O'nun bize gönderdiği ahdi Bizden aldığı ahdi ve misakı Yaşatmak diye bir Gayretimiz yok Pekala ne güne kadar gidebilir bu biz Müslüman ümmet olarak Allah'u Alem çok tehlikeli bir döneme giriyoruz. Ve bu ümmet son nasibini kullanacaktır. Bu kitaba karşı son imtihanını verecektir. Ya kazanacak, bu imtihandan ya başarıyla çıkacak ya da topyekün yok olacak. Zannettiğiniz gibi zaman o kadar uzak değil yani. Bütün alametler çıkmak üzere. Ve çok büyük bir imtihandayız ve Ümmeti Muhammed Kur'an'a dönmek zorunda, Kur'an için malını, canlını, her şeyini vermek zorunda. Mecburdur. Eğer bu mücadeleye girmeyeceksek, Türkiye Müslümanları ve diğer dünya Müslümanları olarak, vallahi lazım çok büyük elin bir, acı bir azap bizi bekliyor. Hem burada hem öbür bu tarafta. Allah bizi affetsin çünkü sorumluluk bilincini terk etti Ümmet. Kur'an'ı sırtlarının gerisine attılar. Kendisini kim idare etsin, kim yönetirse yönetsin, umurunda değil. O sadece karnındaki Rabbinin ar, peşinden gidiyor. Yanlış anlamayın. Midesi ve şehveti onları ilah edinmiş bunların peşinden gidiyor. Korkusunu ilah edinmiş. Şeytanı ilah edinmiş. Şeytan aman yapma diyor yapmıyor. Aman şöyle yapmıyor. Ama Rabbi o kadar yap diye emir diyor ki. Hiç onlarla haberi yok. <gülüyor> hiç onlarla ilgilenmiyor emirlerle. Ve umurunda bile değil. E şimdi bu insan kalka da Kur'an'ı yüklenir mi? Kur'an'ı üstlenir mi? Kur'an'ı üstlenmek, yüklenmek buna ağır gelmez mi? Kur'an'a sarılmak, onun için mücadele etmek kolay mı gelir? Elbette kolay gelecek. Demek ki Allahu Teala her ümmetten Misa kalmıştır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Kânen nâsi ummeten vâhideten fe ba'afallâhu'l-nebiyyîne mubeşşirîne ve munzirîn İnsanlar ilk önce tek ümmet ve tek din üzeriydiler. Daha sonra aralarında ihtilaf çıktı. Tabii ayetin gerisinde gelen ihtilafın tanımı. Ben çok vaktinizi almayayım bu şeyle girişle diyorum. Allah daha sonra nebilerini, peygamberlerini müjdeci ve korkutucu, uyarıcı olarak gönderdi. E insanlar tek ümmette ama ihtilaflar oldu. Allah Teala imtihan ediyor. Müminle mümin olmayan, imanla iman olmayan değil mi? Temizle temiz olmayan birbirinden ayrılsın diye. Niye? Bu farkı Allah-u Teala koydu. Biz koymadık ki bu farkı. Bu farkı koyan o olduğu için imtihanı da o yapıyor. Dolayısıyla insan işte bu hikmetleri kavrayamadığı için varlığımızın nedenini anlayamadığımız için yani insan yürüyor şu yeryüzünde yaşıyorsunuz. Hepiniz yaşadığınız şeyler bunlar. Sabah çıkıyorsunuz, o sokaklardan geçiyorsunuz, caddelerden geçiyorsunuz. Efendim koca koca binalara gidiyorsunuz, hangarlara girip çıkıyorsunuz. Bir gürültü, bir hengame, bir depremedi de gidiyor. Bu hay akşam akşam oluyor tekrar dönüyorsunuz Efendim o kadar sıkıntı, problemlerin içerisinde yarın ertesi gün aynı hayat. Nereye kadar devam edecek? Bu ne hayattır? Ne ne yaptığımızı, nasıl yaşadığımızı nasıl yürüdüğümüzü ve yaşarken neyin farkında olup olmadığımızı bir düşünelim acaba biz hakikaten insan mıyız başka bir şey miyiz onun için zaman zaman söylerim çoğu insanlar bir günde veya hayatında ve ömründe belki hiç Müslüman olduğunu hatırlamaz çünkü Allah'ın emrettiğini yapmıyor ki Müslüman olduğunu hatırlamaz ve affedersiniz giderken acaba bir araç mı bir otomobil mi bir traktör mü veya bir tır mı kendisi onun farkında bile değil sadece eşyayı gören Gören bir Ey. kamera gözü gibi, bir alet, başka hiçbir şey değil, ruh kalmamış. Evet. Siz bilirsiniz, söndürürseniz, yahut bir tanesi evet. Burdaki bir şey kapar mısınız? أستعين بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنى شيء وبعثنا منهم اثنين عشر نقيبا وقال الله إني معكم لينقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسولي وعذرتموهم وأقرت من الله قرضا حسنا لَوْ كَفِرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَوْ دْخِيلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي min تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ Allah Azze ve Celle ayete yeminle başlıyor, yani kasem ile başlıyor. Ant olsun ki, biz İsrail oğullarından Misaklarını aldık. Yani onların iman ettiklerine ve Allah'a itaat edip, Allah'ın dininin dışına çıkmayacaklarına, Allah'a ve Resulüne itaat edeceklerine, Musa aleyhisselam'a itaat edeceklerine, biz onlardan bir misak aldık, bir söz aldık. Ve be'athna minhumu seneyi Onlardan on iki tane nakib tayin ettik onlara gönderdik, on iki tane emir, on iki tane önder, Hazreti Yakub'un soyu. وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَعْكُمْ Allah Azze ve Celle onlara dedi ki, اِنِّي <gülüyor> مَعْكُمْ Ben sizinle beraber. ne zaman nasıl sizinle beraberim, ne zaman ve nasıl sizinle beraberim? Leğin ekmet umutsalate, leğin şarttır, leğin ekmet umutsalate. Eğer namazı ikame ederseniz, namazı ayakta tutarsanız, ya hadi kılı verelim, oh nere hatladık? Geçiveren veren bir yük, he Sırtınızda, omuzunuzda bir gibi hissettiğimiz namaz, Allah korusun, Allah bizi bağışlasın o namaz değil. İnsanlar böyle kör kötü böyle belleri büttüm büttüm giderler camiye. Kabire yaklaştıkları zaman camiden geçiyorlar. <gülüyor> Birinci kapı, kabir kapısı cami, ikincisi de mezarlık. Evet, o namazın da bir paydası. Zannetmen insanlar gidiyorlar, yalvarıyorlar, yakarıyorlar, füstünü fazla etmenin bir anlamı yok. Çünkü insanların, Türkiye'de insanların manzarası, Türkiye'de hayatın işleyişi, Türkiye'deki hayat felsefesi, Türkiye'deki siyaset, politika ve insanların devlet ve rejim karşısındaki siyaseti, özellikle de camiyet gidenler ve camiyi dolduranların tamam mı, kimliklerini ortaya koymaktadır. Kimse kendisini aldatmasın. لَاِنْ اَقَامْتُمُ السَّلَاةَ اَيَا لَاِنْ şayet Eğer siz namazı ikame ederseniz. Arapçada eqame kelimesi ile qame kelimesi vardır. Qame kalktı. Hani qad qame salatu diyoruz. Ne demek? Mutlaka namaz ayağa kalktı. Sen de kalk. Namaz ayağa kalktı. Tabi Türkçe tercümesini söylüyorum, yani aslında namaz kâmet, namaz başladı anlamındadır, başlıyor anlamındadır ama orada namaz ayağa kalktı diyoruz. Çünkü ayağa kalkana da, da kâmet denir, kalktı, dimdik durdu. Bize de Allah Azze ve Celle namazı dimdik tutmamızı istiyor bizden. Bu ne demektir namazı Dim dimdik bak. Namazı dimdik tutan bir ümmet namaza zarar vermeyen, namazı hedef yapmayan, tamam mı? Namazın bedeninde, kalesinde, burcunda gedik açtırmayan bir ümmeti de Allahu Teala yatırmaz geri. Namazı ikame etmeyeni Allahu Teala hesmete uğratır. Neden? Çünkü Meryem Suresi'nde okuduğunuz zaman تَخَلَتَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ salat ve وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ O İsa, Musa ve İsa'dan sonra bir ümmet geldi. Kötü bir topluluk geldi onlardan sonra. Asi bir topluluk geldi. اَضَاعُ salat, Namazı ziya ettiler, zayi ettiler. Zayi! Niye? Nasıl zayi? i̇bn Abbas diyor ki, vaktinin dışına taşırarak kıldırlar. Geciktire, geciktire, geciktire, geciktire. Akşamı yasıyla beraber kıldırlar. Efendim, yahut öğleni hiç kılmadılar, akşam ikindiyle kıldırlar. Hiç umursamadı, ya namazım gidiyor, gitmiyor diye hiç düşünmediler. Eğer onlar namazı terk etselerdi, kafir olurlardı, diyor i̇bn Abbas. Evet, açın bütün tefsir kitaplarını, okuyun. Namazı kılmasalardı, kafir olurlardı, diyor. Ben İsrail'in namazı kılmayanları kafir, bizim namazı kılmayanlarımız Müslüman. Niye namaz kılmıyor bu ümmet? Bu ümmet haberi yok mu? Allah Resulü dedi ki, ümmetin içinden, kalbinden ilk çıkacak, çıkarılacak, yok edilecek şey, yani ümmetin kendisini yok edecek şey, emanet, en sonuncusu da namaz. Bir başka hadiste birincisi hüküm, sonuncusu namaz. İslam'ın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, تَنْقَطُّ عُرَ الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً İslam'ın düğümleri düğme düğme çözülür. Sanki yukarıya uzanmış düğmeleri olan ip gibi. Yukarıdaki çözülürse ve en alttaki çözülürse insanlar öbürü çözülecek korkusuyla üsttekine sarılır ki yukarıya doğru çıkalım diye. Ellerini attıkça çözülür, ellerini attıkça çözülür, ellerini attıkça çözülür. En son çözülecek olan düğüm namazdır. Ona tutunurlar İslam'a tutunmak için, Allah'ın ipine sarılmak için bir tek iplerinin, iplerinin bir düğümü kalır. Nedir o düğüm? Namazdır. Namaz da çözüldü mü? Düşersin. O ipi tutamazsın, o ip elinde kalmaz ve din de gider. İşte ümmeti Muhammed Osmanlı döneminden bu yana ve 200-300 senedir namaz hususunda, namazı ikame etme hususunda, namazı kılmayanlar üzerine cezalandırma, onlara ceza verme hususunda... Şer'i olan hükmü uygulama hususunda müminler gerçeklik ettikleri için evet Allahu Teala'nın bugünkü imtihanına gelişimizin nedenleri sebeplerden bir tanesi, değil? en önemli sebeplerinden bir tanesi olmuştur. Zannetmeyin aç bir ümmet mağlup olur, kolay koyar. Hayır, namazı kılmayan imanı ve itikadı dürüst olmayan bir millet mağlup olur. Kafir de olsa, müşrik de olsa, inandığına azimetle, sabırla inanırsa o muvaffak olabilir. Evet, ama biz niye muvaffak olamıyoruz kardeşim hepimiz evimizde rahat yatıyoruz Memleki, mü, müslümanların ülkelerinin her tarafında kan akıyor oluk oluk insanlar öldürülüyor insan dayanamıyor mesela şu ekrandan seyrediyorsunuz yok Çeçenistan'da böyle öldü yok şurada böyle oldu her tarafta Türkiye'de dahil dünyanın her tarafında İslam coğrafyasında müslümanların kanı akıtılıyor e pekala kardeşim bu zilletten nasıl çıkılacak yani bu hükümetlere ümit bağlanarak, bu devletlere bel bağlanarak Müslüman olunur mu? Bunlar hiçbir şey yapmaz, bunlardan bir şey beklemeyiniz. Evet, ben iki sene önce konuştuğunu söylüyorum size, iki sene değil yani iki sene yaklaşık. Siz niye bunlardan bir şey bekliyorsunuz ki? Bunlar bunu yapmamak için devlet olmuşlardır. Bunlar Müslümanlarla savaşmak için devlet olmuşlar. Rejimlerini kurmuşlar. Bunlardan denir ki ya şuraya asker gönderdi buraya. Kime göndereceksin o asker? Her taraf felaket içinde. Önce din gitmiş. Dini ikame etmek zorundayız. Evet. Eğer siz namazı ikame ederseniz. Kur'an-ı Kerim'de namazı ikame ile ilgili birçok ayet-i kerimeler vardır. Bir tane değil, birçok ayet-i kerimeler. Namazı yaparsanız değil mi Allah Teala. Bir iş yapmak anlamında. <gülüyor> Çünkü namaz iş değildir. Namaz halis bir ibadet. Allah'a şükür Allah'ı tevhid etmenin bir alameti, İslam'ın bir nişanesidir. Yeryüzünde putlara tapmadığımızı, hayvanlara tapmadığımızı, eşyaya tapmadığımızın en güzel örneği namazdır. Bunu da terk ettiğimiz zaman onlardan hiçbir farkımız kalmaz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, "Men تَرَكَ salat'e فَقَتْ كَفَرَانُ Türkiye'deki hoca efendiler ve alimlerin çoğu korkuyor. Ben suyu zannetmiyorum. Çoğu korkuyor. Niye? Biz bu hadisi söylersek millet kafir, onları kafir ettiğimizi zanneder. Kardeşim sen bu hadisi söyle. Adam kendisini kafir, müslüman olup olmadığına o karar versin. Müslümanza namazı kılar. Kılmıyorsa hadisi reddediyor. Kur'an'ı reddediyordur. Sen Allah'tan gelen ayeti okuyorsun. Kitabullah'tan haber veriyorsun. Onun nebisinden haber veriyorsun. Diyoruz ki Resulullah böyle söyledi. Adamı umurunda bile değil. Dalga geçecek. E pekala o karar verirsin kardeşim sen bu hadisi oku. Kılıp kılmadı, Onun işidir. Ondan sonra o karar verirsin. Bu hadise uygun mudur? Uygun değildir. Bu hadisin hükmüne giriyorsa namaz terk edecektir. Kılmayacaktır. Ama Müslümansa korkacak. İmanı biraz imanı varsa dönecek. Evet. Allah Azze ve Celle Haç suresinde bakınız ben ayeti böyle bölüm bölüm götürmek istiyorum. Ne demiştik? Le in aqamtu musallate. Onun için namaz İslam'da hem bedeni, hem ruhi, hem akli, hem fikirle hem kalple eda edilen en yüce ibadettir. Bir insanın namazı olmadan ne hacı makbuldur, ne orucu makbuldur, ne kurbanı makbuldur. İnne mâ yatekabbelullâhu minel mitteqîn. Habil ile kabil kavga ettiler ya, kurban kestiler. Kimin kurbanını ateş yerse, onun duası kabul olacak. Yani ateş yakarsa, pişirirse ve Allah öbür kardeşi baktı ki olmadı. kabili sona geldi öldürdü. Allah da innema yetekabbelu Allahu minal muttaqin. Ancak Allah ancak Allah muttakilerden kabul eder. Neyi? Allah adına kesilen bir kurban ve adağı ancak muttakilerden kabul eder. Muttaki kim? Muttaki kim? Belli. Ondan sonra Kurban için, len yanağı Allah'a lühumu ha, ve Allah'a takva kurbanınızın eti ve kemiği kanı ulaşmaz ya Allah teala. Fakat sizden ona ne ulaşır? Takvanız ulaşır. Bu eti Allah için mi kesiyorsunuz? Yoksa bu hayvanı Allah'ın rızasını kazanmak ve takvayı elde etmek niyetiyle mi kesiyorsunuz? Elbette ikincisi. Doğrudan doğru eti Allah için kesmiyorsunuz, hayvanı Allah için kesmiyorsunuz. Orada bir takva imtihanı, orada Peygamber'in sünnetini ihya ve Allah Azze ve Celle'ye şükür nimeti izah etme vardır. Şükrün, nimetin şükrünü izharı vardır. Bu bakımdan namaz tüm ibadetleri kendinde cem etmiştir. Namaz hem ruhen hem akden hem nefsin arınmanın bir ibadetidir. Namaz tezkiyedir. Resulullah müminleri neyle tezki etti? Namazla tezki etti Müslümanlar. Namaz hem tövbedir hem istihbardır. Hem şükürdür hem hamdtır. Hem tefekkürdür. Ya hem ilimdir aynı zamanda. Hazreti Ömer İbn-i el-Cevziye öyle söylüyor. Rahmetullahi aleyhi. Diyor ki Ömer namaz kılarken iki ibadeti bir anda eda ederdi. Namaz kılarken ordularının şeklini tanzim ederdi diyor. Orduyu orduyu namaz kılıyor, ordularını tanzim ediyorlar Ömer. E ne demek ya? E şimdi bu dereceye varan insan namaz kılıyor, oku saptanıyor, namazdayken çıkarın diyor. Bir sahabi Ali radıyallahu içinde anlatılır. E demek ki namaza, namaz bambaşka bir ibadet. Hüseyin radıyallahu anh, namaza durdu, bizim namazlarımız nerede? Bizim namazlarımız yırtık şey gibi e, ne bileyim e, yırtık kumaş gibi bez gibi haşa paspas haline getirdik bir değeri olmadı namaza duracağı zaman ben beyaz olurmuş sararılmış niye sararıyorsun dedermiş niye sararmayayım ki demiş kimin karşısına çıkıyorum ki demiş kimin karşısına kimin huzuruna çıkıyorum ama biz bugün insanların tağutların veya alçak şerefsiz bir insanın İslamı tanımayan haysiyetsiz, Namussuz ve zani bir adamın karşısına çıkıyoruz ve tiril tiril titremeye başlıyoruz. Rabbimiz kalbimizden bizim, bizim yüzümüzden, şeklimizden heybetimizi aldı. Niye heybetimizi aldı? Çünkü Kur'an okumuyoruz, Kur'an tahsil etmiyoruz, zikretmiyoruz, Resulullah'a salavat getirmiyoruz. Yapmadığımız için heybetimizi Allah elimizden aldı. Dünyayı çok sevdiğimiz için ve ahiretten korktuğumuz için, yani Allah yolunda cihatla ölmekten dolayı korktuğumuz için, Dua edelim de Allah bu korkuyu kalbimizden çıkarsın. Amin. Onun için hadiste diyor ki Allahu Teala sizin kalbinizden onların korktuğu şeyi çıkarır, heybeti çıkarır alır ve onları kalbindeki korkuyu sizin kalbinize korur. Vehen Evet, Behen nedir ya Resulullah? Diyor ki Hübbü dünya ve karahiyatul mauti. Dünya sevgisi Dünya mahabbeti, dünya aşkı, dünyaya aşık olmak, dünya için yaşamak, ondan sonra ölümden nefret etmek, kerahiyyatırnavut, kerif görmek ölümü, ölmekten, hangi ölümden? Normal ölüm de buna dahildir, Allah yolunda cihar edip ölmek de buna dahildir. Ondan nefret ettin mi? Daha sonra ne kalır ki? Ölümden nefret eden bir millet acaba izzet bulur mu? Hayır. Küffar, batıl uğruna canını veriyor. Evet, Allah Azze ve Celle, Hac Suresi 42. ayet-i kerimesinde yerinde hüküm sahibi olan, kuvvet ve sulta, saltanat sahibi olan, saltanattan kastım padişahlık değil, müminlerin özelliklerini ve vasıflarını zikrediyor. Ve bir sahabeye bakıyoruz. Her fethettiği yerde hemen bu ayeti uygulamış. Fethettikleri ilk yerde yaptıkları ilk şey ev kurmak olmamış. Ticarete başlamak olmamış. Ne olmuş? Bakın ayet ne diyor? Ellezine o kimseler ki in mekkennahum fil ardi. onlara yeryüzünde temkin verirsek onlara kuvvet Devlet olma, hükümet olma, yönetme, kudreti, siyaseti verirsek, اَقَامُ <gülüyor> Salate, İlk dediği şey Allah'ın, اَقَامُ <gülüyor> السَّلَاةً Namaz-ı eder. Onun için diyor ki ey Muaz, sen diyor Yemen'e gidiyorsun, ehli kitap bir topluluğa gidiyorsun. Onları ilk çağıracağın şey, La إِلَهَ illallah olsun. Eğer bunu kabul ederlerse, onlara de ki, allah Teala sizin üzerinize gece ve gün, gündüz ve gece beş vakit namazı farz kılmıştır. qabilu قَبِلُوا mink, مِنْكَ فَقُلْ لَهُمْ كَزَا Devam ediyor zekat söylüyor. Ondan sonra haçı söylüyor. Şimdi bakıyoruz ki müminlerin yeryüzünde imkan sahibi olmalarının şartı varmış. Namazı ikame etmeyi terk ettiği zaman, Allah ümmetin elinden temkini alıyor. Çünkü namaz kendiyle beraber neyi götürüyor? Ahlakı, edebi, hayayı götürüyor. İzzeti, şerefi, kuvveti götürüyor. Cesareti, şecaati, ölüm sevgisini, Allah sevgisini götürüyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini alıp götürüyor bizden. Namazı ikame ettiğimiz zaman bunların hepsi geri geliyor. Devletin kuruluyor senin. İzzetin oluşuyor senin. Haysiyetini Allahu Teala canlı bir ayakta tutuyor, seni muhafaza ediyor. Allah koruyor. Onun için kurar kendi buna ait daha çok ayet kelimeler var ki. E i̇şte ümmet ilk fethedilen yerlere, sahabe ilk gittiği topraklara hemen bu ayeti tatbik etmiş. Ellezîne Nahum fil ard, kendilerine yeryüzünde mekan, temkin kuvveti yani e, fetih verdiğimiz zaman Oralara o topraklarda onların hakimiyetin altına, ellerin altına bir toprak parçası, bir yer verdiğimiz zaman, ilk yaptıkları şey nedir? اَقَامُ السَّلَاةً Namazı ikham ederler. وَاَاتَهُ الزَّكَاتَ İkincisi, ve zekatı hemen verirler. وَاَمَرُوا maruf Ma'rufu emrederler. Nedir ma'ruf? Kur'an'ın güzel gördüğü ve tavsiye ettiği her şey. Resulullah'ın güzel görüp tavsiye ettiği her şey maruftur. Ve nehy anil Münkerden de nehy eder. E şimdi kuvvet yok. Niye yok? Şecaat yok. Heybetimiz yok. Çünkü namaz yok. Namaz olsaydı heybetimiz, kuvvetimiz, devletimiz olacaktı. Hakiki tevhidi bir namaz. Allah'a şirk koşmadan kılınan bir namaz, müminlerin tayin ettikleri imamların arkasında kılınan bir namaz ve cuma, Müslümanları devlete giden yol açacaktır. Evet, bunun tek garantisi vardır, gerçekten budur. Namazı halis Allah rızası için kılmak ve devletin bize namaz kıldırma etkisini reddetmekle başlar bu mücadele ha. memlekette. Bunun dışında mümkün değil kardeşlerim. Kim ne derse desin, yok efendim millet namaz kılmaz, kim, zaten sana ne milleti namaz kılıp kılmamışsın. Sen bunu memuru değilsin ki devlet tarafından. Devlet bir memur tayin etmiş, ona kıldırıyor. Ve başka adam da gelip orada namaz kılma hakkına sahip değil. Allah'ın helal ettiğini, nivah kıldığını devlet haram kılıyor. Bir adam tayin etmekte camiye. Hadi git ve Hoca Efendi'nin önüne gel, Orada bir alim namaz kılsın camide. Hayır, en başta buğz edecek olan Hoze Efendi'dir, en başta buğz edecek olan caminin idaresi, derneği ve cemaatidir. Hani bunların Allah'a imanı? Hani bunların takvası kardeşim? Evet, ulema camiden kovulmuştur. Çünkü devlet camiye el koymuş, devlet camileri sömürmekte, devlet camileri kendi dairesi haline getirmiştir. Onun için namaz yok Türkiye'de. Allah'ın istediği namaz yok, ancak kılanlar var, kim biz onu bilmiyoruz. Evet Kur'an'ın aradığı namaz yok kardeşim. Asla ve katiyetle. Çünkü o namaz olsaydı temkin olacaktı. Memlekette yönetim ve hüküm Müslümanların olacaktı. Ama memlekette hüküm ve yönetim Müslüman olduğunu söyleyen mürted, müşrik, münafık laiklerin elinde. Niye? Çünkü senin kıldığın namazının namaz olduğunu sana vehmettirmek istiyor, zannettirmek istiyor. Bunun İslam'ın için bu orucunun, haccının, kurbanlarının İslam'ı yaşadığını vehmettiriyor sana. Şeytan öyle ki sana yaptığın şeyin İslam olduğunu iba ediyor. Sen de diyorsun ki ah ne güzel ibadet ediyorum. Ne kadar hoş ya. Can bizi kapatan mı var? Ezanları kesen mi var? Ah ne güzel. Her şey tamam yerli yerinde. Adam bir şartta diyor. Benim dinim senin de dinin olsun. Senin dininden ezan ve namaz, benim dinimden de yönetim ve hakimiyet diyor. Evet. Hani Müslümanların hakimiyeti özgürlüğü. Bir nikahınızı yapamıyorsunuz Müslüman. Nikah nikah. Gidecek belediyeye, belediyedeki memurun önünde belediye başkanının yetkisiyle belediye başkanı adına bir iki bir kadının ırzını bir, bir erkeğe helal edecek belediye başkanı. Görüyor musunuz küfür ve şirki? Evet. Demek ki ellezine immekkennâhum fil ardi eqamussalâta. Namazı ikame derler. Onun için İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyh der ki namazı ikamenin şartından hani diyorlar ya İrbat i̇bn Sariye radıyallahu anhu hasta döşeğindeyken gidiyorlar. Diyorlar ki ey İrbat sen bak ölmek üzeresin, ne olursun Allah Resulü'nden duyup da bize söylemediğin bir şey varsa söyle. Kalmasın seninle gitmesin o tarafa. Bize bırak bunu. Anlatıyor diyor ki biz şöyle şöyle şöyle bir zaman Allah Resulü'ne şunu şunu içine itaat ettik. İşte emrini dinleyeceğimize, sözünü işleyeceğimize, kulak vereceğimize dair Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iyi zamanımızda, genişliğimizde, darlığımızda, hoşumuza gitmesine itaat edeceğimiz üzere be'at ettik. Şimdi bakıyoruz ki ashab bu konuda hassas. Fakat bizde bu hassasiyet yok. Niye kalmadı bu hassasiyet bizde? Çünkü itaat edecek bir merci, sözünü dinleyecek İslami bir merci kalmadı. Onun yerine kim geçti? Bizim yönetimimiz, bizim hakimimiz, bizim dinimizi kaldıran oldu. Ne ilginç. Sen şimdi diyorsun, hayır ben gelip yöneteyim. Yok diyor. Adam buna razı değil ama sen beni nasıl yönetiyorsun? Ve bu kadar insanı yönetmeyi kendinde hak olarak nasıl görüyorsun? Hayır, bana göre hak diyor, sizin için hak değildir yönetmek. Demek o müminler namazı ikam ederler, zekatı verirler, mahrufu emrederler ve münkerden alıkoyarlar. وَلِلَّهِ عَقِبَةُ umur, Bütün emirlerin işlerin sonu Allah'a dönücüdür. Yani bir işin sonunun nasıl olacağını ancak Allah bilir fakat o sonu da o işin öncesine göre kararlaştırır Allahu Teala. O sonun hükmünü o işin başlangıcından itibaren geliş şekline göre verir. Demek ki yeryüzünde temkin namazla başlıyor. Öyle demişti İbn-i Bir insanın halife olabilmesi o hadisten almış o hükmü hadisi son kısmında bir insanın Yeryüzünde halifeliğinin, imamlığının kabul edilmesi ve kendisine beyatın devam etmesinin şartı namaz kılanı öldürmektir. Kılmayanı düzeltiyorum. Namazı terk edeni kılmayanı onun hakkındaki ölüm cezasını uygulamaktır. Bunu eğer uygularsa o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleminden İrbat İbn-i rivayet ettiği işte sizin başınıza şöyle emirler olacak böyleleri gelecek. İşte ya Resulullah, onlarla karşım mücadele etmeyelim mi, savaşmayalım mı, kılıçlarımızı çekmeyelim mi? Hayır diyor Resulullah. <gülüyor> Emirleriniz, yöneticileriniz namazı cezası ile, kanuni ile, ilmi ile, hükmü ile, cemaati ile, hocası ile, ile ikame ettikleri zaman o zaman o emire karşı savaşmayın, kılıç kullanmayın. Bir Müslüman emirin hataları var. Bir Müslüman devlet başkanı diyelim, yani halife, imam diyelim, veya bir eyaletin valisi, halifeyi temsil ediyor, imamı temsil ediyor. O adam namazı ikame ederse, o adam orada kalma hakkına sahiptir. Namazı ikame etmek ne demektir? Namazın ilmini, namazın sünnetini, namazın farzlarını, vaciplerini ihya Namazı terk edeni cezalandırmaktır, namaza gelmeyeni cezalandırmaktır. Sabah namazına hiçbiriniz girememezlik yapamazsınız İslam'ın devletinde. Yok öyle bir şey. Herkes sabah namazıyla yatsı namazına gitmek mecburiyetindedir. Hiçbir Müslüman mescidi ve camiyi terk edemez özür olmadan. İşte biz terk ettiğimiz için olmadı. Suudi Arabistan'daki krala karşı hareketin çıktığı yer ne biliyor musunuz? Herkesin bugüne kadar Vahabi diye küfür ettiği o adamlar, Vahabi diye hakaret ettiği adamlar, Kafir ve Müslüm, kafir sayıp Müslüman saymadı o insanlar, işte sabah namazını gelmeyenleri evinden çıkarıp getirip döven insanların hakimiyetinin altında olan bölgeden isyan çıktı. <gülüyor> Düşündünüz mü imanın nerede daha kuvvetli olduğunu? Diyeceksin, nasıl olur böyle özgürlükte aykırıdır bilmiyorsunuz bu. Mazeretin varsa gitmezsin. İslam devleti senin namazını kılacak şekilde işini ayarlıyor zaten. Mesaini ona göre tanzim etmek zorundadır. Ha? Televizyon programını ona göre korumazırdı. Keserim gecenin bilmiyorum saat 10'unda 8'inde televizyonu. Yat aşağı namazını kıl, ibadetini yap, ilmini öğren. Malaya yani boş şeylerle ne vakit getirecekmiş yok İslam devletinin televizyonu. He? Nedir bunlar lüzumsuz şeylerle? Onun için sabaha namaz kıla, kılamayacak şekilde seni gece sabahlattıran bir İslam devleti olmaz. Kapatır hepsini. Yok öyle şey. Çünkü namaz ikamesi gecikiyor. Ümmet sabah namazını kılmıyor. Allah'ın huzurunda ümmet el bağlamıyor sabahleyin. Herkes soru doğru yatıyor. Tamam. İşte yani şunu söylemek istiyorum. Orada Resulullah diyor ya sizin aranızda namazı ikame ettikleri sürece onlara kılıç çekmeyin. İşte bu şekilde namazı ikame eden insan olursa diyor İbn-i Tehmiye kılıç çekilmez. Onunla harp edilmez. Namazı ikameyi terk etti mi... Kendisi cemaate gelmedi Müslümanların imamı, namaz kılmayanları cezalandırmadı mı? O insana itaat yoktur diyor. Bu. Evet. Demek ki, وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِثَاقَ بَن۪ي Allah and olsun ki Beni İsrail'in misakını almıştır aldı ve biz ondan onlardan on iki tane nakip gönderdik onları yönetmesi için, onlara Allah'ın emirlerini öğretmeleri için. وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَعْكُمْ Ben sizinle beraberim ne zaman ve ancak لَيْنَ قَمْتُمُ السَّلَاةَ Namazı ikame edersiniz. Allah ne zaman bizimle berabermiş? Namazı ikame ettiğimiz zaman. Namazı ikame etmek nedir? Çocuğuna küçüklüğünden başlayıp namazı öğretmektir. Namaz kılmayanların hastasını ziyaret etmemek, namaz kılmayanların kestiyeti eti yememek, namaz kılmayanların kestiği kurbanı yememek, namaz kılmayanların cenazesini kılmamak. Evet, bunu yapmak zorundayız ki bu insanlar bu işin bu kadar acı olduğunu, elim ve tehlikeli olduğunu anlasınlar da namaza dönsünler. Onlara normal insan muamelesi yaptığımız için adamlar maalesef ne namazın ne de Kur'an'ın ehemmiyetini anlamıyorlar. Suç bizde. Evet... وَاَتَيْتُمُزْ زَكَاتَ Zekatı vermek, tabi zekatı Allah'ı severek, O'nun kullarına şefkat ve merhamet ederek, Allah'a itaat için ve Allah'a boyun eğmek için veririz. Nimetlerin şükrünü eda etmek için, yerinde zulmün, fakirliğin, yoksulluğun, eşitsizliğin, daha doğrusu adaletsizliğin kaldırılması için, hakkın ikamesi için biz ne yapıyoruz? İhtiyacı olan insanlara, kendi malımızdan nefisimizdeki o mala tapma hırsı şeytana itaat hırsı malı mal için ahiretimizi ve cennetimizi unutma pahasına o pis duygularımızı o nefislerimizdeki kirleri yıkamamız için Allah-u Teala zekat vermemiz emrediyor. Onun için zekat vereceğiz. Mecburuz vermeye. Kendimizi kurtarmak için Allah-u Teala hem bize mal vermiş hem o malda diyor ki benim için ver diyor. Bak malın hepsi benim diyor. Göklerim ve yerin mülkü benim. Göklerim ve yerin ve mirası benim. Kimseye kalıcı değil, bana kalıcıdır en sonda dahi birinizin değil. Veli Allah miras ustamadı ve alptı. Allah mülk ustamadı ve alptı. O manfihin göklerde verir. Her şeyin mülkü mirası Allah. Niye vermiyoruzuzun? Ve amentum bir rusuli ve rasullerime de iman ederseniz Ne zaman bu ayet kelime ve bu emir bu hüküm ben İsrail'e inmiş? Musa zamanında, Yakup aleyhisselam zamanında, o zaman da Resul peygamberlerden bahsediyor. Onlara demiş ki Allah azze ve celle, eğer siz namazı kılar, ikame eder, ve zekatı verirseniz inni makum o zaman ben sizinle beraberim. Ben ancak sizin namaz ve zekatla sizinle beraberim. Namaz kılmayan adam inşallah dese de maşallah dese de ne ifade edecek? Mevlüt okutsa, teravih kılsa, üç aylar kutsa ne ifade edecek? <gülüyor> Çünkü beş vakiti ihya etmiyor. O beş vakit namazı ihya etmeyince İslamın birçok emredediğidür. gidiyor. salatetenha, an al-fahşai ve al-munkar, ve al Neden fuhuş var toplulukta? Neden zina yaygın toplulukta? Namaz yok, namaz? Namaz kılınmadığı için kadın gidiyor zina ediyor, genç gidiyor zina ediyor. Namaz kılınsa gidip zina edemeyecek. Yapamazsınız, içinizden şeytan sizi itse bile bir yerde durursunuz, ondan öteye geçemezsiniz. Geçirtmez namaz sizi. Adamlar diyor ki efendim, ekonomik buhranlardan, efendim, e, yoksulluktan, e, gelir dağılımı dengesizliğinden, e, efendim, enflasyondan ve pahalılıktan, hayır hiçbirisinden değil, bu millet dini terk ettiği için Allah bunları imtihan ediyor. Evet. وَمَنْ يَعْشُ an zikri الرَّحْمَنِي نُقَيْفْ لَهُ Kur'an'a قُرَانًا Kim Allah'ın zikrinden uzaklaşırsa O'na yakın olan, onu saptırıcı olan şeytanlar, bir Kur'an'da ayrıca ma'işeten danka bir yer vardır. وَمَنْ يَحْجُعَنْ ذِكْرِ رَحْمَانِ Kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse, biz O'na çok acı bir hayat veririz. Sıkıntılı bir hayat, bu hayat, sıkıntılı hayat nereden geliyor? Oradan geliyor. Ve aman tum bi rusuli rasullerime iman ederseniz. Ne demek rasule iman etmek? İman Arapçada tasdiktir. İman Arapçada kabul etmek demektir. Gelen rasulü Allah'ın elçisi Allah'ın güvenilir insanı emin bir insan olarak kabul etmek, dediklerini tasdik etmek ve onun yolundan gitmek. Peygamberin dediğinin, söylediğinin, yaptığının ahlakının edebinin sıfatının özelliklerinin dışında bir hayatı yaşamamak ve peygamberin çizgisinin dışında bir insanı önder edinmemek. Ve peygamberin getirdiği sünnetin dışından bir hayatı seçmemek. Onun için Kur'an-ı Kerim'de sık sık vurgulanır. وَمَنْ يُشَاقِحِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِي غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْ لِهِ جَهَنَّمَ وَسَأَت مَصيرًا. Kim peygamber geldikten sonra, yani öbür peygamberler için de bu ayet geçerlidir, Resul aleyhissalatü vesselam için de geçerlidir. Çünkü o da onların mesajını getirmiş, o da aynı risalette insanlığa gönderilmiştir. Kim peygambere şikak olsun diye peygamberden ayrılmak, peygamberin sünnetine, ahlakına, yöntemine karşı olmak için, başka bir yol bulur, başka bir düşünce, başka bir hayat tarzı ortaya koyarsa, koyar ve de mü'min olmayanların yoluna uyarsa, mü'min olmayanların, demokratlar, kafirler, müşrikler, siyonistler, şunlar bunlar, Hristiyan ve Yahudiler, mü'min olmayanların yoluna uyarsa, nüellihima tevalla, biz onun yöneldiği yöne onu iteriz. Onu o tarafa yönlendiririz, وَنُسْلِهِ cehennem Sonra cehenneme sokarız onu, وَسَاءَتْ مَصِيرًا Orası ne kadar kötü bir dönüş yeridir. Şimdi peygambere iman nasılmış? قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحْبُبُونَ اللّٰهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ De ki onlara ey Resul, siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz. Ha işte Allah'ın ne iman ve itaat. Olay bu. Daha sonra mesela bir ayet-i kerime daha var. Ahzab suresi 35. ve 36. ayet-i kerimelerinde. وَمَا <gülüyor> كَانَ <gülüyor> لِمُؤْمِنٍ <gülüyor> وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولًا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا. Mümin olan bir erkek ve bir kadın için Allah ve Rasulü bir hüküm verdikten sonra onların işlerinde, hükümlerinde bir seçenek yoktur. Yani sen dünya hayatını, bir hayatını, yemeni, içmeni, tanzim için Allah ve Rasulü'nün dediğinden bir şeyi seçemezsin. مَا كَانَ لَهُمَ الْخِيَّارَةُ min emrihim. İşlerinde bir seçenek yoktur. Pekala Allah'ın ve Rasulü'nün emri geldikten ve mü'mine mü'mine dünyasını, hayatını, helali, haramı, hukuku, tanzim için bir seçenek bırakmadıktan sonra insan seçeneği kendisi ortaya koyar. Allah ve Resul'ün seçeneği almazsa, seçtiğini almazsa ne olur? Arkasından ayetin yarısındaki hüküm gelir. وَمَنْ ve وَرَسُولَهُ Kim Allah'a ve Resulüne asi olursa. Demek oluyor ki Allah'ın gönderdiği emir ile Resul'ün getirdiği tefsir, açıklama, sünneti uyuma bakımından genel sınırları içerisinde İslam'ın genel sınırları içerisinde hem farz hem vacip hem de menduk yerine göre. Bu halde müminler peygamberlere iman ederlerken o peygamberleri tasdik etmek zorundadılar. Nesiyle Söylediğiyle, yaptığı ile o peygamberin çağrısı daveti neyse onun buna iman etmesi ve bu çağrıyı hayatında yaşamaya uygulamaya, değil mi? gayretli ve niyetli olmasıyla. Ve azzartumuhum ve akrattumul laha kardan Onları severek destekler ve onları aziz tutarsanız. Çünkü ve azzartumuhun peygamberleri yüceltmektir. Peygamberleri ne neyle yücelteceksiniz? Bakıyorsunuz ki Allah azze ve celle Hadid suresinde bunu bize çok güzel izah etmiş. Ne diyor? لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعْهُمْ الْحَد۪يدَ Bu ayet-i kerimede. وَالْمِزَانَ <gülüyor> <gülüyor> Biz and olsun ki peygamberlerimizi gönderdik ve onlarla beraber ne yaptık? demiri de indirdik. Bunu daha önceki biliyorsunuz tefsirlerimizde, açık sohbetlerimizde açıklamaya çalışmıştık. İsterseniz ayeti bir verelim. Esen billah laqad ersalna rusulena bil baynati ve enzalna ma'ahum el kitabe vel mizanale yakuma en nas bil qisti ve Allahu Allah Teala andolsun ki biz rasullerimizi apaçık beyinat, ayetler, hükümler ile gönderdik ve onlarla beraber kitap indirdik. Kitabı, mizanı indirdik ki insanlar yer yüzünde adaletle, merhametle, şefkatle kaim olsunlar. Yani hüküm sürsünler de şu yer yüzü imtihanını öyle verip gitsinler. Ve demiri indirdik ki o demirde çok şiddetli bir kuvvet vardır. Çok acı bir kuvvet vardır ve insanlar için onda yarar vardır. Allah bunu kendisini ve peygamberlerini gıyaben görmeden iman edenlerin sınanması ve onlardan hangisi veya Allah ve Rasulü'nü üstün tutmak için, tutanı bilmek için, imtihan etmek için demiri indirdi. Şimdi demir nerede, demir nerede, ümmet nerede? Demek ki demirden maksat başka bir şey. O demir kılıçtı, o kuvvetti, devletin azametiydi, devletin silahıydı, ümmetin silahıydı. Ümmetin silahı elinden alınmış, ümmet silahlarını yere bırakmış. Onun için Allahu Teala evet kitabı gönderdi, mizanı gönderdi, adaleti gönderdi, hikmeti gönderdi, fıkıhı gönderdi. Değil mi? Peygamberlerin yolunun yöntemini bize gösterdi. Sonra diyor ki bakın insanlar için o demirde çok şiddetli bir kuvvet vardır. Müthiş bir kuvvet vardır. Acı bir kuvvet vardır. Ve onda insanlara çok insanlar için yararlar vardır, yararlar. نَسْنَ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُمْ مَنْ يَنْصُرْهُ وَرُسُولَهُ Bil gaybi, kim Allah'ı ve Rasulü'nü üstün kılacak diye. E şimdi Allah ve Rasulü nasıl üstün kılır? وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ <Ve azertumuhum> Onu, peygamberi sevmek, peygamberleri sevmek ve onları yüce tutmak. İşte imanın gereği budur. Bakın lan, bakıyorsunuz, peygamberlerin hayatında her birisi ayrı yöntem uygulamış. Eğer siz Hud suresini okursanız, mesela, Ankebot Suresi'ni okursanız, efendim Araf Suresi'ni okursanız, İbrahim Suresi'ni okursanız siz buralarda peygamberlerin hayatları ile ilgili çok ilginç ayetler göreceksiniz. Mesela o peygamberlerden bazılarını hayatından birer örnek vermeye çalışalım. <gülüyor> Mesela diyor Kub Suresi'nde Allah azze ve celle velekat erselna Nuh'an Hud suresi 25. ayet-i kerime. Ve lekad ersalna Nuh'a ila Biz andolsun Nuh'u kavmine gönderdik. Erselna <gülüyor> rasul olarak gönderdik. Ersel rasul. İnni lekum nezirun <gülüyor> mubin. Dedik ki şüphesiz ey kavmim ben sizin için at açık bir uyarısıyım. Yani açıklayıcı, doğruyu gösterici bir uyarısıyım. Ne için gönderilmiş? Peygamberlere biz iman ettik, bak bu risaleti üstleniyor muyuz? İman, amel, tebliğ, davet. Bunu yapıyor muyuz? Camiler de bunun için bir işe yapılmıyor. Siz, Allah'ın dininden bir şey anlatabilmek için Diyanet İşleri Başkanı'ndan veya Müftü Hazretlerinden izin alacaksınız. Çünkü siyasete politikaya dokunduğu zaman olmuyor. Dişine tırnağına dokunmayacaksın adamın. Adamı incitmeyeceksiniz. Adam sizin cenazenizin kanlı bedeninizin üzerine devlet kurmuş. Ondan sonra biz de diyoruz ki efendim adamlar sakın incilmesin maaşımızdan oluruz. Sanki peygambersin, peygamberliğinden olacaksın. Haşa, sanki öyle yüce bir görev yapıyorsun ki, o görevden alındığın zaman, oradan par edilip kovalandığın zaman, yeri geri yüzünün altı üstüne gelecek de kıyamet. La ta'budu illa Allah. İnni akhafu aleykum azabe Allah'tan gayrısına ibadet etmemeniz için ben size Rasul olarak gönderdi, gönderildim, Şüphesiz ben sizin için eğer iman etmezseniz Allah'tan gayrısına ibadet eder Allah'a ibadet etmezseniz inni akhafu aleykum azabe yevmin elim. Ben sizin için çok elim acı bir günün azabından korkuyorum. Kavmi ne demiş kendisine? فَقَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ قَوْمِهِ ileri gelen böyle despot kafirler zengin, bürokrat kafirler dediler ki مَا نَرَكَ illa بَشَرًا مِحْلَنَا Biz seni ancak bizim gibi bir insan görüyoruz. Yani senin ayrıcalığın ne ki Allah'tan geldiğini söylüyorsun, Allah'tan hüküm getirdiğini söylüyorsun ve ma naraka illa ittba'uka ve ma naraka ittba'uka illa alladhina hum arafiluna badiyir ra'yi ve ma nara lek bel baksana bizim aramızda en rezil olanlarımız fakir bukara, düşük kimselerimizden başka ayak takımından başka işçiden köylüden fakir bukardan başka sana uyan var mı yok e sen ne diye kalkıp buna rağmen bizden üstün olduğunu söylüyorsun? Bak arkandaki adamlara baksana. Benimkiler hep komprador, hep zengin. Hep mercedesleri var, villaları var, köşkleri var, sarayları var, fabrikaları var. Eh, benimkilerin hep şunları var diyor firavunlar. Elmele, mele, karnı dolu olan, bütçesi dolu olan, zengin, sömürücü, bürokrat, firavuni tabakanı adıdır. Mele, Kur'an-ı Kerim'den mele. فَقَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ min مِنْ onun için melek ile kafirler hep Kur'an'da hemen hemen beraber zikredilir. Melek ile küfür, melek ile inkar hep Kur'an'da beraber zikredilir. Sana baksana rezililerimize baka kim tabi olmuş ki? Sizin bize karşı hangi faziletiniz var ki? Nereniz faziletli ki? Nereniz üstün ki diyor. Öyle demiyorlar bugün aynen bize. Evet. Bel nezzunlukum kafimin. Siz yalancı insanlarsınız. Siz yalancı olduğunuzu zannediyor. Zannediyoruz siz yalan söylüyorsunuz. Şimdi siz bu insanların karşısında bu mesajla çıksanız, çıkmasanız da Müslüman mısınız siz yalancısınız. Doğru olan insanlar değilsiniz. Dininiz yalan üzerine kurulmuştur bu rejime ve sisteme göre. Ama onlar hayatlarını idame ettirmek ve bu insanları bu rejimin yaşayabilmesi için işçi, köylü, efendim, mühendis, bürokrat, Teknisyen, doktor, asker, polis olarak kullanabilmek için onlar da sizin dininize biraz saygı duyduğunu söyleyecekler ki size çalışmak zorundasınız, çalışacaksınız. Mesela bu böyle bir ayet sonra Nuh Aleyhisselam diyor ki: "Ey kâmin, ya erayitum, in kuntu ala Rabbi wa aatani rahmata min indihî, aleykum, la karifun. Ey kavmim, siz görmüyor musunuz, bilmiyor musunuz ki, bakın ben size Rabbim, Rabbimden, Rabbinizden apacık bir beyinat üzeri geldim ve bana kendi kendi kartından bir rahmet verdi ve gözünüz kör oldu, görmüyorsunuz bu rahmeti. Şeytan sizi allattı, nefislerinizi allattı, iman etmiyorsunuz. Siz onu inkar edince sizi zorla mı imana sokacağız ki? Niye korkuyorlar onları, onları zorla mı imana sokacağız Mesela yine Hud aleyhisselam ile ilgili 50. 50. ayet-i kerimeden 60. ayet-i kerimeye kadar Hud aleyhisselam ile kavmi arasındaki kıssa anlatılıyor. Biz bu kıssalara baktığımız zaman çok ilginç şeyler görüyoruz. Yani hayatın tanımını yapan, o iki toplulukların, toplulukların inancını bize tanıtan ayet-i kerimeler görüyoruz. وَاِلَىٰ عَدٍ اَخَاهُمْ هُودًا At kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik. Resul olarak. Ne demiş onlara? Tale ya kavmiy'ubudullaha malekum min ilahin gayruhu in antum illa Ey kavmim Allah'tan gayrı bir ilaha ibadet etmeyiniz. Sizin için Allah'tan gayrı ilah olan, mabut olan hiçbir şey yoktur. Gerçek ilah ve hak mabut Allah'tır. Allah'a ibadet ediniz. Allah'tan gayrı ilahınız yoktur. Sizin ilahınız aslında Allah'tır, siz bilmiyorsunuz, putlara takımıyorsunuz. İnentüm <gülüyor> illa muftarun Siz iftira edenlerden başka hiçbir topluluk değilsiniz. Niye? Çünkü şirk koşuyorlar, başka şeylere ibadet ediyorlar. Dedi ki, ey kavmim, ya kavmi, inni kavm ya kavmi, la eselikum aleyhi ecran. Bak, ey kavmim, ben bu davetimden dolayı Sadece Allah'a ibadet etmenizden ötürü ben sizden bir ücret talep etmiyorum, maaş istemiyorum. Davetçiler maaş almaz, tebliğciler maaş almaz. Memur değildir, Allah'ın memurdur o. Yapmak zorundadır vazifesini. İster İslami devletin bir müessesesinde çalışsın, ister çalışmasın. O dönüşüp kavminin kendisini inkar etmesi var. Salih Aleyhisselam'a bakın. 61. ayet-i kerimeden 68'e kadar Salih Aleyhisselam'ın hikayesi anlatılır. O da ve ila semuda qahum salih, qala ya qaumud qum'u'budu'llaha ma lekum min ilahin gayruhu. Huve enşaeakum min'el ardı ve'st'amarekum fiha. فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا اِلِهِكْ اِنَّ رَبِّي Bu bakın, burada da Salih Aleyhisselam da başka şey söylüyor. Nedir o? Ey kavmim, biz Semu'da kardeşleri olan, kendilerinden olan, kendi dillerini konuşan, kendi renkleri ve ırkından olan Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim Allah'a ibadet edin, Allah'tan gayrı bir ilah yok. Ha, bütün peygamberler neyle gönderilmişler? Ve insanları ilk önce neye davet etmişler? Koltuğa, iktidara, refaha, huzurluğa. Ha? Buna davet etmemişler. İnsanların esas ihtiyacı bu değil. İnsanların sapkınlığı Allah'a imanı terk etmekten, tevhidden uzaklaşmaktan ilk önce peygamberlerin hepsini davet ettiği nedir? La ilaha illallah. Kelime-i davet edilmiştir. Bakın şurada onlara neyi hatırlatıyor? Demek ki o kadar sefil kadar lüks, o kadar bir sefahet içinde yaşıyorlar ki öyle imkanları var, öyle zenginler öyle eğlence oyun, eğlenceli hayatlarını geçiriyorlar ki onlara peygamber Allah'ın onları yarattığını topraktan, yoktan var ettiğini hatırlatıyor. Demek ki onlar da bunu unutmuşlar. Şimdi toplum neyi unutmuşsa toplum nerede bataklığa, fesada boğulmuşsa Müslümanların o noktada hangi peygamber mesaj getirmiş ve hangi peygamberin daveti nasılsa o daveti ihya etmesi lazım. Onun için eğer siz peygamberlerime iman eder ve onları yüceltir, onları aziz kılarsanız, onların sünnetine yardımcı olursanızın anlamı budur. E Resulullah namaz kılmayından yüz çevirmiş, sen ha ha ha gülüyorsun. Evine davet ediyorsun, yemek yediyorsun, kızını veriyorsun. Peygamberin sünneti değil bu, asla. Tabi peygamber bidat eline, ashabı bidat eline karşı şiddetli olmuş, onları uyarmış. Gerekirse onları uyarmak için ceza olsun diye küsmüşler, yüzlerini çevirmişler, yanlarından geçmemişler, ticaret yapmamışlar. Niye? Acaba uyanırlar mı diye. Yoksa ebedi küsmek için değil ama zaten o zaman namazı terk eden yoktu. Başka türlü ameller yapılıp sünnete muhalefet ettiklerindeydi. Birisi sapan taşı atıyordu. Resulullah, salasım dedi ki sapan taşı atmayınız. O göz çıkarmaktan, diş kırmaktan başka bir iş aramaz. Abdullah İbni Ömer bir rivayette bir başka sahabiden naklediyor. Üç sahabi naklediyor benim bildiğim kadarıyla. Bir genç delikanlı görüyorlar, sapan taşını fırlatıyor böyle. Buna diyor ki atma diyor, o da atacağım diyor. Bakın olaya kardeşim, peygamber öldükten biraz sonra atacağım diyor, öyle mi diyor? Vallahi diyor, vallahi bundan sonra لَنْ يَجْمَعَن۪ي وَاِيَّاكَ سَقْفٌ Bundan sonra ebeden. Bundan sonra seni ve beni bir evin veya bir çardağın çatısı asla bir arada barındırmayacak diyor. Yemin ediyorum Allah'a ebediyen. Şu sevgiye bak, şu Peygamber üstün tutmaya bak. Şimdi ya, peygamberi tartışabilirsiniz. Ona itiraz etme hakkınız vardır. Onu sünnetini alabilirsiniz, anlayabilirsiniz. E siz de onu tekit edebilirsiniz. Bu ne demek? Ha? Peygambere iman, peygambere itaat. Peygamberin sözünün önüne geçmeme. <Gülüyor> ya la ve anyway ve Ey iman edenler Allah'ın ve Rasulünün sözünün önüne geçmeyiniz. Allah'ın hazısının sözünün önüne geçin. Ne demek? İşte Müslümanların demokrasiye evet demeleri, demokrasiyi oylamaları Allah ve Rasulünün sözünün önüne geçmedir. Allah'ın hükmü ve Rasulünün hükmü varsa onu hayatında tatbik etmemesi Allah'ın ve Rasulünün önüne geçmesidir. Resul bir şey emretmişken, bir şey yasaklamışken, emrini yapmamak, yasağını tutmamak, Resulullah'tan öne geçmek ve onu arkada bırakmaktır. Bu ne demek? Ayet söylüyor. Onun önüne geçmeyin diyor. Neyle geçmeyeceksin? Yani haşa Allah gibi bize Allah'ın ön tarafında mı olacağız? Hayır. Şu anda peygamber önümüzde gidiyor da biz arkamızdan mı bırakacağız onu? Böyle bir şeyden söz edilmiyor. Söz edilen şey nedir? İtaat, emrine kulak verme emrettiğini yapma, yasak ettiğinden kaçınmadır. لَا تُقَدِّمُ illahi ve rasulihi. Allah ve Resul varken sözünüzü, fiilimizi öne çıkarmayınız. ve dedik ya Allah ve Resulü hiçbir mümin, mümin erkek, mümin kadın yoktur ki Allah ve Resulü bir şeyde hüküm verdikten sonra onlar için kendi herhangi bir işlerinde bir seçenek yoktur. Bütün ayetler bunu destekliyor. Demek ki peygamberlere iman, peygamberlere tasdik, onların sünnetini ihya, yani hangi mevselede, hangi hadisede, hangi olayda, hangi peygamber nasıl amel etmişse sen de onunla ne yapacaksın? İnsanlara tebliğe, insanlara uyarmaya gayret edeceksin ve o şekilde o davetin o çerçevesinde hareket edeceksin. Bu halde bize çok görev düşüyor. Bütün peygamberlerin görevi üstümüzde. Bütün peygamberleri iman etmekle Salih'in, Nuh'un, Yusuf'un, Musa'nın, İsa'nın, Hazreti Muhammed'in, Şuayb'ın, Salih'in. Hepsinin görevini üstlenmiş oluyorsunuz. Kolay mı? İşte ondan dolayı ümmeti Muhammed, ümmetlerin en hayırlısı ve fazilesidir. كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتِنُ bil دِنَّاسِ ve بِالْمَعْرُوفُ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Onun için Allah Azze ve Celle Kuran-ı Kerim'de öyle buyurur. Siz ümmetlerin en hayırlısısınız. Ümmetler içinden çıkarılmış, insanlar içerisinden çıkarılmış, en hayırlı bir ü Nasıl hayırlı olurmuş İşte peygamberlerin emanetini üstlenen, o emaneti yaşatan, onun için mücadele eden. Peygamberin bir tek basit insani hareketini bile hakir görmeyen insanlardan bahsediyor. Evet, sizi galiba yordum, vaktinizi epey aldım çünkü hareketler görüyorum sizde biraz. Evet. Demek ki onlar ahiret yaratıldıklarını ve ölüp azap göreceklerini, hesap vereceklerini unutmuşlar ki onlara Salih Aleyhisselam, Hu an min o sizi yerden inşa etti, sizi inşa etti, sizi yaptı, sizi yarattı, var etti. Yerden topraktan, wa asta'marakum fiha, size orada. İmkan tanıdı, hayat verdi, size mamur bir dünya teslim etti. İstedi ki size mamur bir hafifesiniz diye siz dünyada var etti. Zulüm, haksızlıkla yaşayasınız diye değil. Kestâhfirûhû. <gülüyor> Ona tebessifarda bulununuz, affetsin olun. Hatırlayınız, Allah sizi topraktan yarattı. Sizi dünyada imtihan etmek için Dünyayı mamur hale getirmeniz için sizi yarattı. Ama ibadet taatla mamur etmek. İnne ma'amur mescidallahi men amana billahi vel yawmil akhir ve lam yahshay Demek ki imar kelimesi camiler içinde geçiyor. Camileri ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, kat veren, Allah'tan Allah başka kimseden korkmayan cami yapar diye ya Allah Teala. Onlar cami yapar. Cami yapmak taşını, toprağını böyle dikip efendim Müslümanların milyarlarını götürmek değildir. Evet, bu bir sömürü. Müslümanların servetini sömürüdür. Namazı, sünneti, Kur'an'ı ihya etmiyor. Taş, taşın üstüne ihya ediyor adam. Ya, taşın üstüne taş koyuyor, gözümüzü boyuyor rejim. Evet. Ve Müslümanlara basit bir nikahı camilerde çok gören, bir Müslüman insanı camilerde konuşturmayan insanlar bu camileri yapıyorlar. Seni konuşturmayız diyor. Müftümüzden izin aldın mı? Sen kimsin? Devlete karşı mısın? Terörist misin? He? Bilmiyorum kimsin? Diyanete karşı mısın? Değil misin? Bunların hepsini soruyor sana. Kendini nekir münker zannediyor adamlar, haşa. Hesap soruyorlar. Allah'a sığınırız. تَسْتَابْدِ رُوْهُمْ تُمَّ تُوْبُ لَيْهِ Önce onun bağışlanmasını isteyiniz. Yani kelimeyi i getirip iman ediniz. Sonra Rabbinize tövbe ediniz. Tövbe ediniz. Yaptıklarınızı bir daha yapmayacağınıza dair. Yolunuzu Allah'ın yoluna çevirin. Ona yönelin. İnne Rabbi garibun mucit. Rabbim şüphesiz ki hem yakındır, hem çabuk karşılık vericidir. Yani onlar zannediyorlardı ki belki Allah'la gidip birisi görüşecek. Bunların haberini ona götürecek. Götüren kimse de olmadığı için göklerin üzerine onlar öyle tahayyül ediyorlardı. O zaman diyorlardı ki ee, nereden Allah bizi görecek? Nerede şunu yapacak? Nerede bunu yapacak? Bunları zannediyoruz. Yaşıyorlar, yiyorlar, içiyorlar ve ölüyorlar. Hayatın hepsi budur. Ondan sonraki ayet. Evet. ya Salih dediler ki ey Salih. Kat kunta fiyna marjuwan önce gerçekten senin bizi yönetmeni, bizim parlamentomuzda başbakan olmanı, bizim cumhurbaşkanımız olmanı kralımız olmanı sultanımız olmanı o kadar istiyorduk ki ya ne kadar hoş adamdın eşitlik özgürlük vardı yani sen önce hiç böyle şeylerden bahsetmiyordun nereden çıktın bu peygamberlikten falan bahsetmeye başladın sen nereden çıktın bu İslam'dan tevhid'ten dinden söz etmeye başladın bizim yaratıldığımızı öleceğimizi Allah'a hesap vereceğimizi gelin tövbe istiğfar edin demeyi nereden çıkardın ya ne kadar hoş bir insandın sen vallahi gönlümüzdeydin yani taç kurmuştun, kurmuştun. niye bunu yaptın Etenhane, e nabdeme ya Ya baba, babalarımızın ibadet ettiklerinde ettiklerinden bizi alıp koymaya mı geldin? Babalarımız ne güzel neye ibadet ediyorlarsa biz de ona ibadet ediyorduk. Bizi bundan alıp mı geldin? Ha, şimdi anlıyor musunuz neye ibadet ediyorlarmış? Babalarının ibadet ettiği dine. Şimdi Türkiye'de İslam'ın bir gerçeğini söylediğiniz zaman İslamı unutmuş olan insanlar kendilerine İslam unutturmuş olanlar diyorlar ki ya babalarımız dedelerimizden bunu hiç görmedik. Falan hoca falan söylüyordu. Falan hoca şöyle diyordu. Bizim köyün hocası böyle. O kadar derindi ki o hoca. O bunları hiç söylemiyor. Sen nereden bulup söylüyorsun bunları diyor. O kadar derindi ki. Derinde olduğu için gözü görmemiş güneşi, ayı. Karanlıkta kalmış. <gülüyor> Tabi kimseyi kastetmiyoruz da yani dar bir mesel üzerine konuştum. Elbette Türkiye'de günahkar insanlar olmuştur. Ehli takva insanlar olmuştur. İnsan günahkar da olsa adam hatalıdır, kusurludur ama Kur'an'ın yasaklandığı dönemde Müslümanlara Kur'an öğretmiştir. Bu mücadeleyi bu hizmeti vermiştir. Allah hepsinin günahlarını affetsin. Allah onlardan razı olsun. İmanla ölenleri tabi söylüyoruz. وَاِنَّنَا لَف۪ي شَكِّمْ مِمَّا تَدْعُونَ اِلَيْهِ Vallahi biz senin bize davet ettiğin şey hakkında şüphe ediyoruz. Yani bir türlü bilmiyoruz. Doğru mu? Değil mi? Kabul etmiyoruz. Ne doğru diyoruz, ne yanlış. Ne yanlıştır, ne doğrudur demiyoruz. İşte şek buna denir Müslümanlar. Şek, bir şeyin ne doğru, ne de yanlış olduğunu söylememek, bir şeyin ne hak, ne de batıl olduğuna karar vermemenin adına şek denir. Onun için şirkin temelinde şek yatar. Şirk ve müşrik, müşrikler hükmü, yani ne Allah'ı inkar ederler, ne de Allah'ın hükmünün batıl olduğunu söylerler. Yani derler ki bizim hükmümüz de doğrudur. Allah'ın fikri doğru olabilir. Bizim hükmümüz doğrudur ama Allah'ın evet. hükmü de doğru olabilir. Onun için beğenmemezlik edenler. <gülüyor> Bakın Şuaib Aleyhisselam geldi. İbrahim 69'da dikkat edin. Bak ne diyor İbrahim Aleyhisselam? Ben o pasajları sadece zikrediyorum çünkü aralarını geçiyorum. <gülüyor> Ve lâ kad jā'at rusulun İbrahim'e bil-büşrâ, Ondan sonra kavmi Lut, Lut kavminin macerasını anlatıyor. İbrahim Aleyhisselam'a melekler geldiğinde işte onlar Lut efendim ee, kabilesiydi. Lût kendisini iman etmişti. Fakat onlar o kötü fiillerinden dolayı melekler geldi onlara getirecekleri azabı haber veriyorlardı evet 84. ayet kerimede şu ayıp aleyhisselamdan bahsediyor Allah azze ve celle ve ile medyene ahahum şu aybe o ihtiyar peygamber vardı yani. Ya böyle pirifani sakalı beyazlamış Musa aleyhisselam piranından kaçıyor sığınacak bir yere çölleri o dağları cayır cayır yalan çölleri aç susuz getiriyor yalın ayak Allah'ın arzında sığınacak bir yer arıyor Gidecek bir insan yok. Tek başına bir peygamber kaçıyor Firav'dan. Firav'un ordusu askerleri peşinde sığınacak yer arıyor. Bir peygamber tek başına bir insan. Vallahi lazım Allah bizim mazeretimizi kabul eder mi? Ederse nefsimize çok hoş geliyor, iyi olur diyoruz ama ya etmezse vay halimizi. وَيْلَى مَبْيَنَا خَاهُمْ شُعَيْبًا medyen topluluğuna kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Kur'an'da Kur'an-ı Kerim kardeştir. Yani ekahum derken aynı kavimden, aynı ırkın soyundan gelmiş anlamındadır. <gülüyor> o da ne dedi biliyor musunuz? Aynı kim gibi Nuh gibi, Salih gibi Hud aleyhisselam bir dedi ki: Ale ya kavmi ibudullah malakum min ilahin gayr her biri bir ayrı zamanda gönderilmiş. Kimsenin kimseden haberi yok. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Ey komi, Allah'a ibadet ediniz. Ne demek Allah'a ibadet? Yani sadece namazı mı kast ediyor peygamber? Yat kalkı mı kast ediyor? Hayır. Yeryüzünde nefislerimizin, hakimiyetimiz, hakimiyetin, yönetimin, mallarımızın ve canlarımızın, nefislerimizin Allah'ın emrine verilmiş olmasına kulluk denir. Allah'a ibadet ediniz, Allah'tan gayrı bir ilahınız yoktur. وَلَا تَنْقُسُ الْمِكْيَالَ mizen Demek ki şu ayibin kavmi teraziyi, tartıyı, ölçüyü iyi yapmaya sahtekar bir kavimmiş. Tıpkı bugünkü sahtekar kavim gibi. Ticaret de. Sahtekar değil mi? Ticaretle ulaşan ticareti, alışverişi market sistemi yani marketing sistem dedikleri İngilizlerin o sistemi çok gelişmiş olan, pazarları geniş olan bir topluluk. Milletin rızkını çalan insanlar, ekmeğinden çalanlar, gıdasından çalan insanların topluluğu. Tıpkı bu iki Türkiye topluluğu gibi. Hırsızlar, vurguncular, haramiler, firanlar ve karunların bulunduğu topluluk. Hepsi toplumumuzda var, firan, karun hepsi var. Lutiler, tamam mı? Lut kavmi hepsi, hepsi toplumumuzda mevcut. O toplumun hepsi şu anda gözümüzün önünde ve canlı olarak yaşıyor bu toplum. Zanetmeyiniz ki Lut kavmi yaşamış, bitti gitti. Hayır, Lut'un kavmi yaşıyor Türkiye'de. Firavun'un kavmi yaşıyor Türkiye'de. Bütün İstanbul beledelerinde böyle. Onlar yaşıyor. Niye? Biz mücadelemizi kaybettiğimiz için. وَلَا تَنْقُسُوا الْمِكْيَالَ <gülüyor> Teraziyi ve o ölçekler var ya, buğday arpa doldurulurdu, sakın onda nakıs yapmayın ha! Eksiklik yapmayın onda! Birileri ölümü unutmuştu, onlara ölümü hatırlattı. Birileri yaratıldıklarını unutmuştu, bir kavim, Şuayb aleyhisselam onlara topraktan yaratıldıklarını hatırlattı. هُوَ اَنْشَاءَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ ف۪يهَا تَسْتَغْفِرُهُ وَتُب۪يلِهُ Burada da Allah'ın bir nebisi, Allah'ın bir peygamberi şu Ayve aleyhisselam. O iki tane kızı olan, edepli, iffetli iki tane kızı olan ve birisini Musa ile evlendiren. Hani Musa geldi, kuyunun başında çobanlar vardı. O çobanlar koyunlarını suladıkların için, despot adam, kabadayı böyle, gülhan adamlar oldukları için, o kızcağızlar, iffetli kadınlar su çekemiyorlarmış. Babaları su alamazmış oradan, ihtiyaçları olurmuş. İhtiyar, belli bir kürnüs adam gidip su çıkaramaz, bir yıl iki kızı varmış. Şu Peygamber'e bak, salih insana ki Musa aleyhisselam da babayı delikanlı iki metre boyunda bir insan, tuttuğunu, demiri koparan, taştan su çıkaran insan, öyle güçlü, öyle azametli bir Peygamber. Tutuyor o şeylerin, efendim hemen çobanları böyle her birini bir tarafa, onları kapattıkları o kocaman böyle değirmen taşı gibi taşı kuyun üstünde alıyor ve yan tarafa indiriyor. Onlar böyle dilleri çıkıyor ağzından çobanların. Hayret ediyorlar. Bu kuvvetli, azametli insan kim? O kızlar hemen gidiyor bir tanesi babasına. Baba diyor işte falan falan bir adam var diyor. Bize susu çıkardı böyle böyle. Ondan sonra baba diyor o adamı bizi işçi olarak tut. Gerçekten o çok kuvvetli ve çok namuslu, emin bir adam. Niye çok namuslu ve emin bir adamdı diyor biliyor musunuz? Musa su çıkarırken kızlara dönüp de bakmadı. Ya şimdi biz olsak onun karşı nasıl acaba? Gözü nasıl? Burnu nasıl? Şuna bir bakayım hele ya. Biz olsak bunu yaparız. Onun için diyor ki, اِنَّ خَيْرَ مَنِسْتَعْتَ اَلَّقَوْو۪يُنْ اَم۪ي Ya babam, senin o iyice, kiralamak istediğin, yani istediğimiz adam var ya, Musa için söylüyor, gerçekten hem kuvvetli hem de emin. Kuvvetli bizi korur. Kuvvetli düşmanlarımıza karşı düşmanlarımızı şerini defeder. eder, emindir bizim ırzımızı, namusumuzu, canımızı malımızı, iffetimizi korur baba kimse bize el uzatamaz, kimse bize dokunamaz. Onun için kavvi ve emin olana kızınızı veriniz. Kavvi ve emin, zengin ve yakışıklı olana değil. Zengin soylu sopluya değil. Kavvi ve emin olacak. Emin dininde emin, amelinde emin, ibadetinde emin, emanetinde emin, sözünde emin konuştuğunda emin olan insanım. Evet. <gülüyor> evet. اِنِّي اَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَاِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا يَوْمٌ مُحِيْتٍ Bak kavmim siz ticaret yapıyorsunuz, sakın ha sakın terazi ölçüyü eksiltmeyin. Ben sizi hayır içinde görüyorum. Yani Allah'ın bol bol nimet içinde görüyorum. Ve inni yaqatu aleikum azabe yevmin muhit. Ben eğer siz terazi ve ölçüyü eksiltirseniz, yani insanların hak ve hukuklarına, alın terlerine, emeklerine zulmeder, haksızlık ederseniz ben şüphesiz ki sizin için çok kuşatıcı, sizi çepeçevre çeviren, kuşatacak olan Allah'tan gelen bir azaptan korkuyorum. Ve devam ediyor veya kavmi. Tekrar hatırlatıyor. Ey kavmim size tekrar tekrar söylüyorum. Evful mikyale vel mizana bil kısthi. Mizanı mikyalı ölçüleri ölçekleri yani. Ölçeğin içine giren şey kastediyor tabi. Ölçekleri ve mizanı tartıyı adaletle, merhametle, şefkatle ne yapınız? Yerine getiriniz. Orada emaneti koruyunuz. وَلَا تَبْخَسُنْ نَاسِ اَشْيَائَهُمْ İnsanların eşyalarının değerini düşürmeyiniz. Şimdi siz bir şey üretiyorsunuz elinizden ucuz alıyorlar. O on katına yirmi katına tüketiciye yansıyor tekrar. Aynı şey. O gün bakın Medyen kavminin yaptığına bakın Türkiye'deki, Avrupa'daki, Amerika'daki medyen kavimlerinin yaptığına bakınız. Medyenler su almış. Onların eşyalarının değerini düşürmeyiniz. Yani burada ne, ne demek istiyor? Yeryüzünde iktisadi, ekonomik adaletin kurulabilmesi için mizana, tartıya, ölçüye riayet edilmesi ve insanların alın terinin korunması, muhafaza edilmesi gerekiyor. Hakkının verilmesi gerekiyor ve la ta'tav fil ardi sakın ha bunları yapıp yeryüzünde fesat çıkararak hakimiyet kurup gezip dolaşmayınız. Niye Allah'ın azabından haber veriyor? Baqiyyatullahı hayrun lekum. Allah'ın size vaat ettiği helal rızık, temiz rızık ve ahiret nedir? O temiz mallarınız sizin için daha hayırlıdır. ''İn kuntum mu'mini'' ''Eğer siz müminsiniz.'' Adam diyor ki, milli piyangodan bana para çıkarsa ilk önce bir cami yapacağım diyor. <gülüyor> İki tane hatun kişi otobüste gidiyorlar, konuşuyorlar. Çıkarsa ben cami yapacağım diyor, Nimet hanımı gibi diyor. Nimet ablaları varmış. Ben de cami yaptıracağım diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bu kavmin nereye kadar geldiğini ve... Bütün bizden önceki peygamberlerin dalalete sapmış olan kavmi yani peygamberlerin dalalete giden kavimlerinin akıbetinin aynısını yaşamıyor mu alemi İslam? Dünyanın kendisi yaşıyor. Zannetmeyin o peygamberler gittiği hiçbir hadise yoktur, hiçbir olay yoktur. Ne olmuşsa geçmişte olmuştur. Hayır. Şu anda daha azametli, daha büyük zulümler işleniyor. in kuntum eğer mümin iseniz Allah'a iman ediyorsanız benim davetimi kabul edecek idiyorsanız sakın bunu yapmayın. Allah'ın size helal olarak tayin ettiği rızık daha hayırlıdır. Ve men aleykum bi hafiz. Ben Allah'ın emirleri, Allah'ın azabı ikabı geldiği zaman veya geleceğinde sizi koruyucu değil. Ben sizi koruyamam. Size haber veriyorum. Sizi uyarıyorum sakın yapmayınız. Kalu ya bu. Onlar da dediler ki, ey ee şu ayıp, Allah, hemen itiraz. Aynı, Aynıları bugün itiraz etmez mi? Haydi millet meclisine gidin, ey insanlar, Müslüman olduğunu söyleyen milletvekilleri, niye namaz kılmıyorsunuz? Niye Allah'ın hükmü hükmetmiyorsunuz deseniz ne derler size biliyor musunuz? Ne farkı var bunlar şu ayıbın kaviminden, küfreden, inkar eden, sapkın kavimlerden, andan sonra efendim dine saygılılarmış saygınız batsın kalu dediler ki ya şu ayıp ey şu ayıp esalawat kateamur k annetur k mayabud abouna ou an nafgal fi amwalna ma nsha innaka la ant alhalim alrshid dediler ki ey şu ayıp senin şu namazların salavatların var ya Kıldığın namaz salavat, yani daki salavattan namazdan karşı tevhid, kelime-i tevhid, la ilahe illallah. Çünkü onu söylüyordu, onu söylüyordu, ona salavat diyorlardı. seni bu kelime-i tevhidin mi, tevhid dinin mi bizi babalarımızın ibadet ettiğinden ağırlık koymak istiyor. Yani bırak babalarımız neye ibadet ediyorsa biz de ona ibadet edelim. Sen geldin dinimizden mi bizi çıkarmaya geliyorsun? Firavun da öyle demiştim Musa'ya. Yahut da sen e, mallarımıza istediğimiz gibi hareket edelim, yani senin emrüne girelim de mallarımızı senin dediğin gibi mi kullanalım? Biz bunları bu kadar zahmet, bu kadar sıkıntılarla kazanmışken, اِنَّكَ entel halimur الرَّش۪يدُ Gerçekten sen çok yumuşak, aklı sevim, aklı başında bir insansın, niye bunları seviyorsun? Şimdi. Birazcık böyle adamları üzücü, birileri bir siyasiler bir şey söyleyince veya söylediklerinde diyorlar ki olmaz ya bu adam akıllı baş adam. Bak bu adam layıklığa da inandı, demokrasiye inandı, çağlaştı, Amerika'ya da gitti, bu adam şunu da söylüyor, bunu da söylüyor. Ya bu adam böyle bir şey olur mu? Olmaz. Bunu yapmak istedikleri bizi kendi dinine koyması, İslam'a çağırması değil diyor. Değil bak bu adam hakikaten aklı başında bir adam bu adam böyle söylemez bunu kastetmez. Nasıl vergi kaçıran siyasileri peşine düşüyorlar kendilerinden olmadığı için, farklı gördükleri için, affetmiyorlar, aman Tanrı'mıza ibadeti tam yapsın, affetmiyorlar Tanrı'mıza niye tam ibadet etmiyorsun, niye vergini vermemişsin, niye 300-400 milyonluk dairin 51 milyon göstermişsin, ilahları bunların rejim, kanun, anayasa ilahları ve tanrıları bunların, ibadet ettiriliyor bu millet bu anayasaya. Onun için diyorlar, ya sen aklı başında adamsın, niye böyle şey söylüyorsun? Aklı başında adamsın. Şu ayet dedi ki, Ya kalmayım Kale ya kavmi, Erayet min kuntu ale beynet min Rabbi ve razakani minhu rizqan hasena. Siz bakın biliyorsunuz, gördünüz, yani beni böyle gördüğünüz halde, Rabbim bana apacık bir ayet göndermişken, mucize vermiş iken, ve beni kendi katından güzel bir rızıkla, hasen, güzel bir rızık var, rızıklandırmış iken. Niye böyle söylüyorsunuz? Buna rağmen mi bunu söylüyorsunuz? وَمَا اُرِيدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلَى مَا اَنْحَقْمْ İşte İslam davetinin, İslam'a çağrının en büyük prensiplerinden birisi. İman, amel ve ondan sonra gelen en önemli prensip nedir? Ben sizi ey kavmim çağırdığım şeyde kendim ona muhalefet edici değilim. Ben sizi İslam'a davet ediyorum ya, ben sizi adaleti adil üzerine davet ediyorum ya buna kendim muhalefet edici değilim. Ben sizi hayır içerisinde görüyorum. Bak bol nimetler içerisinde görüyorum. Korkarım eğer siz buna itaat etmezseniz sizi şiddetli, elim, acı bir azap gelip kuşatır. Sonra ey kavmim, mikyalı mizanı, ölçeği, tartıyı, adaletle vefakarlık, yani hak, insanlara haklarını gözeterek, insanlara zulmetmeden koruyun. İnsanların eşyalarını, mallarını, alın terleri, ürettikleri şeyleri sakın değersiz kılmayın. Ucuzlatmayın, aşağıya düşürmeyiniz. Değersiz kılmayın. Ve yeryüzünde de fesat bir fitne çıkarıcı olarak, ifsad edici olarak, çünkü insanlar tartıyı, insanlar ölçeği, insanlar parayı, insanlar alın terini, insanlar ürettikleri şeyleri, tükettikleri şeyleri, İnsanların ihtiyacı olan şeyleri zulüm, heva ve şeytana ve uyarak yönlendirirlerse haksızlık, adaletsizlik, insanlar arası zulüm, dengesizlik meydana gelir ve o zaman insanlar gerisinde fesat yaymış olurlar. İşte bugün Türkiye'deki fesat, ekmek altı ay içerisinde neredeyse yüzde dört yüz pahalandı. Bu ne iştir? Nasıl oluyor bu? Zeytin 800 liradan Türkiye'de 80-90 bin lira, 100 bin liraları aştı. Ama öbür tarafta insanların ürettikleri o zeytin bahçelerini kafirlere, zina eden Avrupalılara, neslimize, dinimize, topraklarımıza, ülkemizin insanlarına, genelde Müslümanların hepsine düşman olan o sömürücü ve zalimleri açmak için o zeytinlikleri kesiyorlar ve oraya onlar için zinahaneler kuruyorlar. Evet, vallahi azim televizyonda adamlar konuştu, dediler ki Allah'tan gelmiş bir azap, zeytinliklerimiz çatır çatır kuruyor, kulaklık var, bitiyor zeytinlikler. Bu, bu bir işaret, bir ayet daha neler var, niceleri var. Balıklar biti denizlerimizde, göllerimizde balık kalmadı, nehirlerimizde balık kalmadı. Niye? Niye? Nih aleyhissalatü vesselam, diyordu ki ''Hiçbiriniz, sizden hiçbiriniz duran suya gidip işemesin. Duran suyun kenarında, akan suyun kenarında büyük abdestini yapmasın.'' Niye söylüyordu bunu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Çevreci kafirler niye bugün yeni ayıkmışlar daha? Ve dikkat edin İslam'ın azametine, İslam'ın güzelliğine, İslam'ın evrenselliğine. Bizim, bizim bütün ibadet kitaplarımızın, fıkıh kitaplarımızın, sahih hadi kitaplarımızın ilk başlangıç babı nedir bilir misiniz? Taharet babıdır hemen hemen. Bazı kitapları müstesna kılarsak, hepsinin ilk babı taharet, temizlenme ve sular bahsidir. Hayat burada çünkü. Geçen gün suyla taharet izah ettik ya, abdesti teğmimi izah ettik. İşte, allah Teala, insanların huzuru, üzerinde Allah'a güzellikle, huzur içinde kulluk etmeleri, kardeşlik, adalet ve barış içinde kavgasız yaşamaları için Allah bize dinini gönderdi. Fakat insanlar bu dinin kıymetini bilmediler. Müslümanlar özellikle bilmedi. Onun için kafirler çıkıyorlar, Siyonist bir teşkilat, Birleşmiş Milletler örgütü diye. Onlar dünyada Siyonizmin, Yahudiliğin ve evrensel katolikliğin hakim olması için adamlar bir evrensel beyanname yapıyor dayatıyorlar kapınıza geliyorlar tamam mı bunu diyor kabul edeceksin uygulayacaksın diyor. reddeden bir tane müslüman ülke yok bu kafir kuralları reddeden bir tek müslüman ülke yok dünyada yeryüzünde görmüyorum ben var mı maalesef niye reddetmiyor tevhidi müslümanlar tevhidi müslümanlar varmış yeryüzünde öyle söylüyorlar bazı Müslümanlar tevhidi değil, sanki kafir, sanki müşrik Müslümanlarmış. Bazılar da tevhidiymiş. Müslümanın adı yeter, Müslüman zaten muvahhiptir, bitti. Ayrıca Müslümanı tevhidi, Müslüman'a tevhidi olman diye ayrılamasınız. Nerede? Yok. Dedi ki, ey kavmim, ben istemiyorum. Neyi? Sizi yasakladığım şeyi kendim yapıcı değilim. Bir insana bir şey yapma dediğin zaman, aynı şeyi sen yapmayacaksın. Birisi geliyor, Abdullah İbn-i Mesud, ki yanlış değilim inşallah. Abdullah İbn-i Mesud diyor ki, bana diyor söyler misin, izin verir misin, ben diyor davette bulunmak istiyorum, irşatta. İnsanları emri bil maruf ve nehyan yani nünkerle işte emredip yasaklamak istiyorum. Soruyor işte, sen şunu şunu şunu tamamladın mı diyor. İşte bunu e nefsinde tamamladın mı? Hayır diyor. Şunu tamamladın mı? Hayır diyor. <gülüyor> Pekala şu ayeti de anladın mı diyor. Ne olduğunu tam anlamadım. Git diyor, önce kendinden başla Önce başkasına yapma dediğin şeyi kendin yapmayacaksın. Faiz alma diyorsun devlete. Diyorsun ki ben geldiğimde faizi kaldırırım diyor birisi. Ya kendiniz faiz alıyorsanız? O zaman davetin hiçbir bereket kalmaz Diyelim ki haklı şer'i bir davetiniz var da Sünnet yolu üzeri veriyorsunuz. Demokratik yöntem sünnet değildir. Parlamenter sisteme göre Müslümanlık, İslam mücadelesi vermek Kur'an ve sünnete aykırıdır. Sünnet yolu değil, kafirlerin yoludur. Heva ve heveslerine uymuş olanların ve Allah'ın dinini kabul etmeyen bir anayasanın koyduğu yoldur. Onun için Kur'an'ın yolu değil. Sünnetin de yolu değil, bereketi yok ve akıbeti de ebterdir. O kadar kesindir bu. Çünkü Kur'an'ın nasrariyle sabit. Ama Allah bizi hidayet ederdir inşallah bizi ıslah eder bize hakkı görmeyi nasip eder inşallah in uridu illa ıslah ben ıslahtan başka bir şey istemiyorum mazda tahtu gücümün yettiği kadar aranızda işinizi gücünüzü ticaretinizi ekonominizi itikadınızı ahlak ve amelinizi ıslah etmekten başka bir şey dilemiyorum. Peygamber bunu söylüyor ki, pekala biz bugün kime bunu söylüyoruz, hani peygamberlere iman etmiştik? Adamlar fesat akıyor oluk oluk, kanalizasyon gibi akıyor her taraftan, fesat, mikrop, pislik. Yani hiç kimse rahatsız olmuyor, çöplükten rahatsız oluyor, dinsizlikten rahatsız olmuyor. Küfürden, ahlaksızlıktan, zinadan rahatsız olmuyor. Çocuklarımız putun önünde diktiriliyor, Evet, secde neyse, secde kıyam ne fark eder? İkisi de Allah'a yapılan bir ibadet, ibadetin bir bölümüdür, bir rüklüdür. Allah'a ibadetin bir rüklü kafire tahsis edilir mi? Müşrike tahsis edilir mi? Puta tahsis edilir mi? Heykele tahsis edilir mi? Ne zaman Müslümanlar? Bosna'ya döneceksiniz. Daha fena da olacak ama hala uyanmıyor bu millet. Evet, dersimizi bitirmek istiyoruz. Ve ma tawfikî illâ billâh benim muvaffakiyetim ve benim başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Allah iledir benim işim. Aleyhi tu ve ileyhi unîb. Ey kavmim sizi sakın aldatmasın. Sizi kötülüğe zorla, zulme sevk etmesin. Ve yâ kavmî lâ yecrim enkum benim sizin bak sizden ayrılmam var ya sizi protesto etmem, sizin rejiminizi, iktisadi sisteminizi, ekonominizi reddetmem, sizin rejiminizi, sisteminizi kabul etmemem, şika ayrılmam öyle gibi geliyor onlara. Sakın diyor sizi aldatmasın. En yusibakum misle ma'saba kavm nuhin veya kavm hudin veya kavm salih ve ma kavm lut minkum Sakın ha sakın ben sizden ayrıldım böyle ama siz sapmayasınız. Eğer saparsanız, benim sizi protesto etmemden, <gülüyor> sizin dininizden ayrı bir din üzeri olduğumu, tamam mı? Toplumumuzdan kopmanız sizi sapıtmasın, daha da kötülük yapmayasınız. Bakın dinleyin, Ve sizin önünüzde örnekler var. Nedir o örnekler? Nuh Aleyhisselam'ın, Nuh'un kavmi başına gelen, Hud'un kavmi başına gelen, Salih'in kavminin başına gelen, sakın ha sakın, siz bunu unutmayasınız. Bu sizden uzak kalmasın. Lut'un da kavmi sizden çok uzak değildir. Lut'un kavminin başına gelen de çok uzak değil, ha yakında oldu diyor. Yani biraz önce oldu. Artık kaç yılsa aradaki süre, onu Allah bilir, fazla uzun değildir. وَاسْتَغْفِرُوا rabbekum, Rabbenize tövbe ediniz, ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ bulunuz, yani imana giriniz, ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ Sonra tövbe ediniz, tövbe I think in Rabbi Rahimun vudud. Rabbim merhametli, şefkatli olandır. Dediler ki: "Kalu ya Şuayb. bak Şuayb Aleyhisselam'ın mücadelesi uzadı. Musa Aleyhisselam'ın mücadelesi net başladı. İbrahim'le Musa'ya yaklaştı Dediler ki: "Ey Şuayb, ma nefkuhu kesiran mimma taqulu." Dedik hiç anlamıyoruz. Anlamıyoruz bile. Sen ne diyorsun? Kafirler aynı şey söylüyor bugün. <gülüyor> Şu aib'in kavmi yaşıyor. Yaşamıyor zannetmeyin. Aramızda. Ve inna lenerake fina zayıf Biz vallahi seni çok cılız görüyoruz aramızda. Yüzde yani beşsin, yüzde ikisin, yüzde birsin. Bu seçimde öyle diyor. Bak bir parti bu güncel olduğu için söylüyorum. Yoksa parti, bir partiyi övme veya kötüleme sorulduğu değil. Ama Türkiye'de bir gerçek var. Türkiye'nin tepesindeki adam gidip Amerika'da böyle diyordu. Yüzde beş diyordu bunlar. Müslümanlar, yüzde beşmişiz. Ama öbür tarafta, elhamdülillah, Türkiye'nin yüzde doksanı Müslüman. Doksan dokuzu değil mi? Allah Allah! Adamlar laboratuvardan geçirmişler, tamam mı? Sanki kan gruplarını da test etmişler. Yüzde doksanı Müslümanmış. Biz vallahi senin he. aramızda zayıf bir cılız biri görüyoruz. Neyin var ki senin? Ne hükmün var bize karşı? وَلَوْ لَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ Eğer şu arkandaki biraz adamlar da olmasa, olmasaydı var ya, senin rejim ederi, taşlar öldürürdük. Demek ki Mus, şu ayda biraz iman eden insanlar varmış, müminler. Onlardan korkuyorlarmış. Bak ha, kocaman devlet, minnacık, Müslüman mümin topluluktan korkuyor. Bugün de öyle. وَمَا <gülüyor> أَنْتَ <gülüyor> Vallahi hiç de senin yanım, yanımızda bir saygınlığın yoktur, kusura bakma diyorlar. Yani izzetin, şerefin yoktur diyorlar izzetin Kimsin sen? Peygamber'e söylüyor bunu, bunu zalimler. "Qala ya <gülüyor> kavmi dedi ki ey kavmim erahdi e'azzu aleykum minallahi benim şu arkamdaki rahtım, topluluğum küçücük ümmetim mi? Sizin yanınızda Allah'tan daha şiddetli, daha aziz siz Allah'tan korkmuyorsunuz da benim arkamdaki şu adamlardan korkuyorsunuz bu devleti ve hükümeti de söylemek lazım. Bizden niye korkuyorsunuz? Niye korkuyorsunuz? Bizden korkmayın. Allah'ın cehenneminden ve azabından korkun. Siz Allah'tan korkmuyor da bizden niye korkuyorsunuz? Gafirler. Allah buarken bizden korkmayın. Yok. Niye? Heva ve hevesleri gidecek ellerinden. Onun için korkuyorlar. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ zuhriya. Siz işte onları var ya, onları aranızda böyle bahane yapmaya çalışıyorsunuz. Onları yani engel görüyorsunuz bu iş için. Ve taktınız yani siz Allah'ı evet kendi böyle aranızda bir perde görmeye çalışıyorsunuz ve arkanıza itiyorsunuz hiç hatırlamıyorsunuz. İnne Rabbi bima taamelun muhit. Ey kavmim benim şu topluluğum size Allah'tan daha azizdir. Siz Allah'ı unutuyor, Allah'ı ile aranıza bir perde geliyor, Allah'ı görmemizlikten geliyorsunuz. İnne Rabbi bima'te ameluna muhit. Benim Rabbim sizin yaptıklarınızın hepsini kuşatıcıdır. Zannetmeyin ki Rabbim bundan gafildir. Ve ya kavmi amelu devam ediyor. Ey kavmim amel ediniz ala <gülüyor> mekanetikum. Ha şu memleketinizde, şu beldenizde var ya yaptığınızı yapın bakalım, <gülüyor> <Yapacağınızı> da yapın, inni <gülüyor> amilun <gülüyor> ben de amel edeceğim, siz yapın ben de yapacağım demek ki devletin yapması, müminin çalışmasına engel olmamalı sevfe te'alemûn men ye'eddihe azâbun yuhzîhî ve men huve bileceksiniz yakında çok yakında kime çok şiddetli bir azabın geleceğini ezici Yerin dibine geçireceği bir azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu göreceksiniz. Ben miyim siz misiniz? Vartaq bu inni maghum rakiib. Bekleyiniz, ben de sizin gibi bekleyici göz Allah'ın Allah'ın emrini. Vellama ja amrına emrimiz geldiğinde najayna shu'aiban ve ladin aamanu ma'u birahmetin minna ve akadet ladin azzalimu sayhatu ta fi diyarihim jathin. Bizim emrimiz geldiğinde, biz şu ve onunla beraber iman edenleri kurtardık, rahmetimizle kurtardık ve iman etmeyenlerin zalim olan o zalim topluluğu, Allah'ın şiddetli bir rüzgarı, azabı, büyük bir ses ve gürültüyle onları helak etti götürdü. فَاسْبَحُ fi دَارِهِمْ Cafimin Topraklarında helak olmuş, etleri dökülmüş, butları dökülmüş, el, yüzlerinin etleri çürümüş, Tamam mı? Aşağılara sarkmış olarak sabahladılar. Yani Allah'ın azabı böyle geldi. Şimdi bu topluluğa da Allah'ın azabı gelecek, gelmeyecek mi? Yaşıyor şu anda bir azabı ama azap gittikçe artacak. İslam'a dönülmedikçe azap artacak. Neden? Çünkü İslam'ı reddiden bir topluluk olarak karşımızdaki topluluk, İslam'dan geriye dönen, İslam'dan irtidar eden büyük bir topluluk var. Onun için bunların azabı çok farklı olacak dünyada da görecekler, ahirette de bunun cezasını ve azabına görecekler. كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ fiha sanki hiç o beldede, o memlekette yaşamamışlar, yememişler, saraylar, köşkler yapmamışlardı. Sanki hiç orada insan yoktu. Hayat sanki hiç olmamıştı orada. Ne oldu başlarına, bu geldi. أَلَا بُعْدَنْ لِمَدْيَنَكَ مَا بَعِدَ السَّمُودِ bilin ki ey, yani iman edenlere hitap, Müslümanlara uyarma bakımından yazıklar olsun Medyen'in ve Semud'un kavmine. Semud'un kavmine yazıklar olduğu gibi yazıklar olsun Medyen'in kavmine. İşte daha sonra Musa Aleyhisselam'ın kısası devam ediyor ve böylece peygamberlerin mücadelesi, peygamberlerin daveti tebliğ. Biz İbrahim Aleyhisselam'ın davetine hiç girmedik. Dikkat ediyor musunuz? Taha Suresi, İbrahim Suresini hiç üslemedik. Oralardaki peygam İbrahim peygamberin mücadelesi, efendim babasının onu puthaneye götürmesi, putlara taptırmak istemesi, onu reddetmesi, putları kırması. Şimdi ne kadar harika hadiseler bizim için. Büyük dersler var. İşte bu dersleri aldığımız zaman, bu peygamberlerin hayatlarına baktığımız zaman ve tabi ayet bitmedi. İnşallah önümüzdeki hafta zannediyorum bulunamayacağım. Ondan sonraki hafta bu ayetin yarısından sonraki kısmıyla 13. ayetin tamamını bir iznillah işlemiş oluruz. Allah'ın selamı ve rahmeti hepinizin üzerine olsun. <gülüyor>